Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bugün 10 Mart 2009 Salı. İnşallah bugün 3 esas dersimizin 1. dersini işleyeceğiz. 3 esas dersimizin 1. dersi. Kafana göre <gülüyor> fark etmez. Evet biz daha önceki derslerde de beyan ettik. El Müfit okuyacağız diye akide, değil mi? Evet. Yani derslerimize ziyade olarak eklenti yapacağız dedik. Neye karar vermiştik? İşte Beykuniye, Umdetül Fakıh ve El Müfit adlı akide kitabını okuyacağız dedik. Söylediğimiz gibi devam edeceğiz ancak bu bir değişiklik hariç. Yani Beykuniye... Umdetül Fıkıh'a devam edeceğiz. Beykuniye ve Umdetül Fıkıh'a devam edeceğiz. İnşallah bugün Umdetül Fıkıh'tan da ilk dersimizi yapacağız. El-Müfid'i değiştirdik. Akide, Akide de. El-Müfid kitabının yerine bu üç esası okumaya karar verdik inşallah. İnşallah üç esası işleyeceğiz. Şimdi tabii baya bir ön mukaddime yapmamız lazım, anlatmamız lazım bir şeyler. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu üç esası Ee, bu üç esas Muhammed İbn Abdülvahab'ın kitabı. Tamam. Bu üç esas Muhammed İbn Abdülvahab'ın kitabı. Şimdi Suud'da bu okutuluyor. Bu talebelere falan ezberletiyor. Birazdan bu kitabın önemine değineceğiz. Alimlerin sözlerini falan alacağız. Ee, şimdi okuturlarken Muhammed İbn Abdülvahab'ın kitabını genelde ilk vacip olan kişiye te, rububiye tevhidi ya. O yüzden genelde Suud'da, Akide'de ilk okutulan kitap bu olur. Ders halkalarında ilk okutulan kitap bu olur. Yani bu Yeni başlayanlar için. Ancak bu kitabın, bu kitabın yani öyle e, müthiş yönleri var ki, e, bu kitabı okurken de, içeriğini anlatırken de falan inşallah buna değineceğiz. Yani nice ilim ehli var şu an hala. Belki 8-10 kere okutmuş yani yıllar boyu. 8-10 kere okutmuş. Ve bunu e, metin olarak ezberletirler kitabı. Kitabı metin olarak ezberletirler. Ki ben de bu kitabı ezberledim. Bunu ben ilk e, Suud'da ilk hocam olan Şeyh Hüseyin'in talebelerinden Şeyh Heysen var. Ben onun dizinin dibinde okudum bunu. Onun bir usülü var. Önce bu kitabı tutar ezberletir. Yani sen tutarsın 4-5 tane arkadaş bulursun. O 4-5 arkadaşla bir halka oluşturursun. Şeyhe gidip talepte bulunursun. Onun usulü öyleydi. Mescidin evinde ön safta bir yeri vardı onun mekanı böyle onar dakika okuturdu. Gelirdi mesela beş grup, on dakika, usulü selase geç. Bir sayfa, bir buçuk sayfa geç. Sen gel, yeni grup, beş altı kişi. Sekiz, on dakika geç. Sen gel. Böyle üç dört saat boyunca böyle elli yüz kişi okuturdu. böyle. Kim işte usulü selaseyi bitirmiş, kitabı tevhide geçmiş, kimi onu bitirmiş, havaylı lerba'ya geçmiş, ee, kimi onu bitirmiş, işte keşf-ı şubata geçmiş, bu şekilde. Kim işte bu Muhammed İbni Abdülvahhab'ın resalelerini bitirmiş, İbni Teymiye'nin e geçmiş bunun gibi yani. İşte e, ilk ben bunu işte hey, heysem Serham'da okuduğumda işte bunu ezberlettiler bize. Yani biz böyle bir halka bulduk. E, önce ezberlettiler bunu. Ezber, ezberini de şeyhe sunmuyorsun. Tamam mı? Şeyhe sunmuyor. Şeyhin bir talebesi var yanında her zaman durdu. Ona sunuyorsun ezberini. O dinliyor. Geçersen halkaya girmeye hak kazanıyorsun. Böyle. Usul öyle yani. Halkaya girme. İlk ilk beni Essem Serhan'la Cezayil Abla Kadir vardı benim biliyorsunuz evet. buradaki öyleler onda. <gülüyor> Cezayil Kadir beni tanıştırmıştı. Yani kendisi Essem Serhan'ı çok iyi bilmiyor. Onun halkasını biliyor. Ders verdiği yeri biliyordu. Medine'ye gittiğimde ilk beni onun yanına getirmişti. <gülüyor> Şimdi eee dediğim gibi bu usul yıllardır devam ediyor Suud'da ve hala da devam ediyor. Sadece Suud'da değil dünyanın Diğer Bazı ülkelerinde de bu hep devam ediyor Mesela kuvvetle vesaire Meşayihler falan bunu hep okuturlar Ezberletirler bu kitap çok önemli Sonra bundan sonra bir üst kademe vardır Kavahidül Erba'yı okuturlar bundan sonra Kavahidül Erba'yı okuturlar Kavahidül Erba'da 4 kaide Şimdi bu 3 asıl Bu kitabın ismi 3 asıl 3 esas Ondan sonra ikinci merhale olan Muhammed bin Abdülvahab'ın seri şeklinde okuturlar bunları Kavahidül Erba'a gelir Bu da 4 tane kaide verir sana Genelde bu şefaatle alakalıdır. Sana dört tane kayde verir. Bu da iki buçuk sayfalık bir kitap. Bu gördüğümüz on iki sayfalık bir kitap. Bunların hepsi nedir? Muhtasardır. Bunlar talebelere çok sağlam temel verirler. Yani e, hani mesela şimdi talebelerde şöyle şey vardır. E, şu heyecan ve heves vardır. Böyle büyük kitaplara hemen geçmek. Direkt böyle büyük kitaplara, direkt böyle çetrefilli, ihtilaflı, karışık meselelere dalmak... İlim talebesinin nefsini hoş gelir. Bu da şeytandan tamam mı? Sonra ne yapar bu? Bakarsın talebe sana bahseder uç meselelerden. Hiç kimsenin duymadığı meselelerden. Direkt dalmıştır ona. Sen de onu allame zannedersin. Gelirsin en basit meseleye. Dersin bir tevhidin taksimatını say. Sayarsan. Dersin tek tek tarifini yap. Rububiyet nedir mesela? Durur böyle. Halbuki baktığın zaman o talebe bir saat önce öyle meselelerden konuşuyordu ki. Anlatabiliyor muyum? Eee... Onu Allametül Cihan sanıyordun. Halbuki o 2-3 mesele üzerinde mutakassıslık yapmış bu talebe. Özellikle yoğunlaşmış. Sen onu ilim ehli sanırsın. Halbuki ilimden pek bir nasibi yoktur. Bunların en büyük sebebi ilimi tertipli, düzenli şekilde almamak. Her ilimin bir sıralaması var. Mesela Salih el fevzanın dediği gibi. Bir insan tutup Arapça gramerde sibeveh başlayabilir mi? Başlayamaz. Sibeveh en son nokta. Hala bile günümüzde çözülemeyen birçok noktası var o kitabın. İbn-i bile ne diyor, ben hayatım boyunca Sibebeyhi bana okutacak adam aradım, bulamadım, en son kendim okumaya karar verdim. Tutup bununla başlarsın, Şa Salih el-Fevzan dediği gibi. Bu olmaz. Aynı şekilde Salih el-Fevzan diyor ki, işte tutup da bu haliyle de başlarsan bu da olmaz. Müslimle başlarsan bu da olmaz. İlimin belli metotları, kaideleri, kuralları vardır. O yüzden alimler diyor ki, eğer derseniz ki ilim böyle böyle okunur, yani büyük kitaplara dalacaksın, direkt Kur'an-ı Kerim okuyacaksın... Veya günümüz Türkçe tabirleyen Türk dilleri ilgilendiren kısmı ile işte meal okuyacağın vesaire. Eğer ilim böyle olsaydı bunu alimler beyan ederdi ki beyan eden yok bu bir. İkincisi diyorlar ki örnek verimize geçmiştim tarihten. Hani örnek verin ki ilimi böyle öğrenip de alim olmuş bir insan? Direkt Kur'an-ı Kerim'i okumuş, Hadis-i Buhari, Müslim okuyarak ilme başlamış ve alim olmuş. Hep bak bütün alimleri Hocaları falan zikredildikleri zaman okuttukları kitaplar zikredilir, bazen okuttukları kitaplar zikredilir. Birazdan biz Umdetül Fıkh'a başlayacağımız zaman göreceğiz. Bu Umdetül Fıkh kitabı i̇bn Kudametül Makdis'i diyor ki talebeler bunu benden talep üzerine istediler. Bunu ezberlemeleri için kendilerine muhtasar bir fıkhı olsun diye ben de bu taleplerine icabet ettim vesaire. İlim böyle. Şimdi dediğim gibi bunun serisini okuturlar. Bu üç esasla başlar bu seri. İkinci onu takip eden bazı meşayihler kitab Tevhidle takip ettiriyor. Bazıları Kavayi Dül Erba ile ki biz Kavayi Dül takip edeceğiz. Bu da dedim Kavayi Erbaa Erba 2,5-3 sayfalık en fazla 4 sayfalık bir kitap. Bu da Muhammed bin Abdül Vahab'ın 4 kayda veriyor. Onunla alakalı bir kitabı. Ondan sonra meşayihler bunu da ezberletirler ders alakalarında. Ondan sonra kitab tevhid. kitab tevhid de yine Muhammed bin Abdül Vahab'ın kitabı. Bunu böyle bir Bukhari gibi kitap say. Yani böyle sıhhati noktasında demiyorum. Usulü noktasında. Yani ne yapıyor? Bir bab başlığı atıyor altında. Kendisinden bir bab başlığı atıyor altında şeyler veriyor. Ee, e, ayetler hadisler veriyor. Sonra da sonunda istimbat edilen bu ayet hadislerden ne hükümler çıkıyor onları sırayla diziyor. Üçüncü olarak da bunu okuturlar genelde. Üçüncü olarak da bunu okuturlar. Tabi bizim mesela ders halkasında, biz Şeyh Heysel ile okuduğumuz zamanlar... Şimdi Şeyh Heysel önce Usulü Selase'yi baştan sona ezberletirdi 12 sayfa. Ondan sonra sen geçerdin onu bitirirdin, sonra Kavadül Erba'ya geçeceğin zaman sana bir gün mühlet verirdi. Ee, veya en fazla iki gün mühlet verirdi, o 4 sayfayı ezberledin. Sabahtan akşama kadar otururdun, ezberle, ezberlemeye çalışırdın. Ezberleyemedin 3. Üç, gün, 4. gün vesaire. Ne zaman ezberlersen o zaman başlayacaksın. Yani... E, Ama ne kadar geç ezebelersen o zaman geç başlayacaksın, o kadar geç başlayacaksın ve diğer senin arkadaşların kızacak sana mesela. Şimdi sen 5-6 kişinin senin yüzünden kalıyorlar, seni bekliyorlar. E şimdi halkayı da bozamazsın, tamam mı? Çünkü halka 4'ten 5'ten az oldun mu şey halkayı bozuyordu. Çünkü halkaya devamlık lazım, birisi geliyor, birisi gelmiyor, şey halkayı bozuyordu. Bu da güzel bir taktik. Sen şimdi böyle yüklenirsen herkes birbirini gözetler arkadaşını, sorar. Niçin gelmedin, fırça atar, kızar vs. Buna, buna benzer. Kavaedül Erba'yı Erba da ezberletirdi bize. Bir sonra onu okumaya geçerdi. Kavaedül Erba'yı bir günde okuyup bitirdi. Biz de bir günde okuyup bitireceğiz. Dört sayfalık kitap. Bir günde hem okuyacağız hem de şerh edeceğiz. İnşallah tabii. Sonra Şeyh Heysen kitab-ı tevhidden bize 20 bab ezberletirdi. 20 bab. İçindeki ayetlerle, hadislerle fayda kısımlarını ezberletmezdi. 20 baba geldin mi? Başlardı halka şerhe. 20 bap herkes 20 bap ezberledi derse başlardık. Bize işte bir kaç gün mühlet verdi o 20 bap ezberlemek için. Sonra sen başlarsın Kitab-ı Tevhid'e, okuyorsun ya. Şimdi 1. bap'tan başlıyorsun ya, o sana şerh ediyor. Sen 20. baftan kaldığın yerden her gün ezberinden bir bap sunuyorsun. Bir bap ezber sunuyorsun. Yani sen ezberini geriden takip ediyorsun şeyhin şerhiyle. Sonra işte kitabın bitmesine son işte 20 bap kala falan sen de kitabı Ezberlemiş oluyorsun. Buna benzer. Ve o gün ezberi sunamadığın zaman ikinci gün iki babın birden ezberini sunuyorsun. O şekilde. Sonra onu takip eden olarak şey okutuyorlar. Keşhur Şubat. Guraba mesela onun Türkçesini bastı. Şu e isimde bastı. Şüpheleri yok eden tevir gerçeği. Biliyoruz. Ama Useymin'in şerhiyle bastılar. Tabi biz şerhlerinden bahsetmiyoruz. Biz kitapların asıllarını Biz kitapların asıllarını okuyacağız. Keşif Şubat da e, bu dört seriden aslında altı seridir. Daha çok böyle. Ama özel olarak, asıl olarak dört seridir. İşte bu dört serinin sonuncusu Keşif Şubat. Keşif Şubat'ı en son okuturlar. Bunun sebebi Keşif Şubat biraz münazara kitabı. İşte Muhammed İbn-i diyor ki şöyle derse, derlerse şöyle dersin. Şöyle delil getirirlerse şöyle cevap versin gibilerinden. En son onu okuturlar. Onu ezberletmiyordu Şeyh Heysen ders halklarında. Yani bu üçü ezberle Onu da direkt okutuyordu, şerh ediyordu. Şimdi Allah nasip ederse biz işte müfidi ben düşündüm de biraz. Yani dedim bu müfidi değiştirelim. Ee, onun yerine bu üç esası işleyelim ve bu seri işleyelim. Bir de bunun sebeplerinden bir tanesi. Sonuçta bu dört eseri meşahilerin yanında okuduk. Elhamdülillah. Yani onlardan aldığımız malumatları, direkt ağzından aldığımız malumatları falan vereceğiz şimdi. Tabi ben <gülüyor> e, bu üç esas, şimdi ben buraya şey yaptım. Şimdi bu üç esası Biz inşallah okuyacağız. Bu üç esası okurken tabi mesaylardan fayda vereceğiz. Şimdi bu üç esası ben 13-14 defa okudum, tamam mı? Toplam 13-14 defa okudum. Ee, bunların büyük kısmı mesayların ders halkalarında ee, okudum. Mesela ilk usul selasiyi okuduğum kişi bizim Cezayirli Abdülkadir Medine'de, onun evinde okudum. Sonra ikinci olarak Şehesme'de. Okudum. Şimdi Cezayir Abdülkadir benim biliyorsun buradaki hocam. Medine olarak baktığım zaman ilk hocam Heysem Serhan. Ben gittim. Abdülkadir yanında takıldım biraz Medine'de ama sonra Heysem Serhan'a geçtim ilk hoca olarak. Sonra Şeyh İbrahim Ruheyli de okudum. Şeyh İbrahim Ruheyli benim Akide'de en çok faydalandığım insanım En çok. Yani ondan daha çok e, hiç kimsenin halkasında bulunmadım diyebilirim. Akide'yi ama. Akide üzerine konuşuyorum. Fıkıhta ise fıkıh Kitabına geçtiğimize onda da malumat verdiğimde onu anlatırım inşallah. Şeyh İbrahim Ülheyl. Onda da bu Usulü Selase'yi okudum onun ders halkasında. Sonra Useymin'in kitabından okudum. Gurabı onu bastı. Hüseyin'in şerhiyle okudum bunu. Allah din peygamber adı altında bastı. Ee, onu ben Useymin'de de, Hüseyin onu iki kere okudum. Tabi Arapçasını. Sonra şu anda mescid evinin en geç imamı olan ve Medine'nin en geç, genç kadısı olan Şeyh Abdülmuhsin Kasım. Bu <gülüyor> tefsirül usul bu gördüğüm. Şerh Selasetül Usul adlı kitabından okudum. <gülüyor> e, ondan sonra ismini şu an hatırlamadım. Şeyh İbrahim Hilindi'nin de halkalarda koltuğunun altında Usulü Selase'yi okuturken getirdiği meşhur bir kitap var. Usulü Selas üç Esas'ın şerhi. Onu okudum. Sonra Fevzan'ın kasetlerinden, ondan sonra Şeyh Huneyman'ın kasetlerinden falan böyle bayağı Usulü Selase üzerinde Durdum aslında gidişat onu şey yaptı bize Medine'de. Yani gidişat oraya bizi itti. İşte bunların bu meşayihlerden, bu kitaplardan aldığım en güzel faydaları böyle seçerek özellikle ezberlediğim kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla o o malumatları vereceğim inşallah. Dediğim gibi Usulü selase kitabında da en çok faydalandığım Şeyh Hüseyin'in kitabı ve İbrahim Ruh'er'in ders halkası oldu. En çok faydaları ta bu iki Ehem inşallah zikredeceğiz. Evet, şimdi bu kitap hakkında şöyle bir bilgi verdik ama bu kitabın önemine değinen bazı meşaihlerimizin bazı sözlerini de zikredelim. Şimdi burada benim elimde bir kitap var. İşte demin bahsettiğim Abdulmussin el-Kasım. Abdulmussin el-Kasım kim? Şu anda Medine evinin en genç Medine'deki mescidin evinin <gülüyor> En genç imamlarından. En genç imamlarından değil, en genç imamı. Ve Medine'nin şu anda en genç kadısı. Adam kadı, daha yaşı 30-35'lerde yani kadı adam. Kim bilir de kaç senedir kadı, o da Allah halinde. Onun kitabı, Teysir-ül Vusul Şer Selasetül Usul. Bu üç, üç yazdı şer. Burada Hafızullah meşahitlerin bazı lafızlarını zikrediyor. Onceriklah sholeh bi, eh, shay, eh, gidi dia, ki. Walakad wahab Allah azza wa jalla, Imam Al-Alama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, susunat, tascnif, kuidah tetertib, kuat alistdal, ma'jazalat alafz, b jamal albaan. Wadidah jat salasat alusul, shamilah lizalik. Kala anha hafidz almucnif, al Sheikh Abdul Rahman bin Hasan, rahimahullah, fma agam nafuha atasiktarha litalibulhuda. Jadi dia Şimdi diyor ki, şimdi bu kitaptan bahsederken diyor ki, Allah Azze ve Celle diyor, Muhammed bin Abdul Muhammed telah memberikan penjelasan tasnif vermiştir. Yani böyle kitap tasnif ederken, kitap ini ederken, böyle güzel yang gücü vermiştir. Böyle çok güzel ditulis, etme yeteneği vermiştir Allah Azze ve Celle ona. Ve buku ini ditulis, buku ini telah Şimdi bazen mesela kişi kitap yazarken tertipleri karıştırabilir. Tamam mı? Bu çok önemli. Kitapta meseleleri tertip etmek de, tertipli şekilde yazmak da çok önemli. Yani böylece şey daldan dala atlamayacaksın. Bir mevzu varsa o mevzunun belli bir tertibi düzeni vardır. Ona göre yazarsın veya anlatırsın. Bu tertibe de kitaplarında çok önem vermiştir. Ee, ondan sonra kuvvetil istilal, istilal gücü vermiştir. Ve cemalül beyan, güzel beyan etme, güzel güzelcene beyan etme yeteneği vermiştir Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle herkese bir özellik verir. Bu da Muhammed İbni Abdülvahab'ın özelliklerinden bir tanesi. Hatta onun talebelerinden zikrediyor burada. Eddürür-ü Seniyye'de geçiyor bu. Muhammed İbni Abdülvahab'ın torunu Eşşeyh Abdurrahman İbni Hasan Rahimahullah şöyle diyor. Bu kitap için. Diyor ki فَمَا أَعْزَمُ نَفْعِهَا عَلَى اِخْتِسَارِهَا لِتَالِبُ الْهُدَى Diyor ki bu muhtasar olmasına rağmen hidayet talebesine ilim talebesine, hidayet talebesine faydası ne kadar büyüktür diyor bu kitap. Bak nasıl önem veriyor. Sonra <gülüyor> rahimeullah diyor ki Mesela Şeyh Binbaz, Şeyh Binbaz mesela e, Usulü Selase şerhinde şöyle diyor 21. sayfada. Bu kitap için diyor ki Vakat kana Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimeullah. Muhammed bin Abdülvahhab rahimeullah yulaqinu't talebe ve'l ammete hazihi'l usul bu üç esası, bu usûlü yani bu üç esası eee talebelere öğretilmiş Muhammed bin Abdülrahim telqin ettirmiş onlara. Onlara dikkat ettirmiş, öğretirmiş, anlatırmış. Neden? Li yedrusuha ve yahfazuha. Onu okusunlar diye, onu ders olarak görsünler ve ezberlesinler diye. Li tastaqirra fi kulubihim ta ki bu kalplerinde artık yer edinsin, istikrar olsun, yerleşsin. Li yekunihâ qâidatan fi'l akide. Neden? Akide'de kaydı olduğu için bu kitap. Burada Şehbin Baş söylüyor bu kitabın önemine dair. Çünkü önemini beyan ederken de diyorlar ki, bakın mesela bunun içeriğine baktığımız zaman, mesela üç kısma falan ayırabiliriz. Birincisi mesela diyorlar ki, ilmin vacip olduğunu, onunla amel edilmesi gerektiğini, ona davet edilmesi gerektiğini ve bu yolda sabredilmesi gerektiğine dikkat çekiyor kitapta. sabredilmesi bu yolda İkincisi gerektiğini İçinde Rububiye Tevhidinden, Uluhiye Tevhidinden, Vela Beradan bahsediyor ikinci kısım. Üç, Tevhidin beyanı ve ona zıt olan şeylerden de bahsediyor. Yine bu kitap hakkında yine Şeyh Bin Baz. Ee, Şeyh Bin Baz Rahimahullah şöyle diyor. Bunu nerede söylüyor? Şeyh Bin Baz Rahimahullah yine usulü selasesinde söylüyor. Diyor ki, ''Hâzihi risâletun muhimmetun fil akide.'' akidede çok mühim, çok önemli bir risaledir. Yine bunu <gülüyor> ee, Muhammed bin İbrahim'in fetvalarında geçiyor. Muhammed bin İbrahim bin Binbaz'ın hocasıdır. Ve Suud'un eski Diyanet İşleri Başkanı vefat etti Allah rahmet etsin. Allameydi, büyük alimlerden. Diyor ki: "Ve kana tuqra ala Şeyh Muhammed bin bu işte herhalde oradan mana olarak alıntı yapıyor. Diyor ki: "Vakat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 Yine eee Şeyh Abdurrahman İbn Hasan rahimeullah diyor ki Ed-Dürrü's-Seniye'de Muhammed bin Abdullah'ın torunlarından. Diyor ki "Falyalzemul Emir." Emir şuna iltizam etsin, şunu önem göstersin. "Enni ye'muru ye ala cemi'il mudarrisin ve emmeti'l mesacid." Bütün öğretmenlere, ders verenlere ve eee imamlarına ve eee şunu emretmeleri gerekir bil huzur inda yuallimuhum dinahum yani e, dinlerini öğrenmek için dinlerini öğrenmek için hazır bulunan kişilere vel <tık> yulzimuhum alqiraate fi ma jama'ahu şeyhunna rahimehullah fi kitabut tevhid Biz, bu Muhammed bin Abdullah'ın şeyhunna dediğimiz bizim şeyhimiz dediğinden kasted Muhammed bin Abdullah onun diyor kitabut tevhidini okumalarını e, emretsin Min edilletil kitab wa sünnetilleti fiyhe el furkan beynel hakkı ve batil. Ki bu kitabın içinde ne var? Kitap ve sünnetten hak ve batılı ayıran kitap ve sünnetten deliller mevcut. Ve kad cema ala ahtisarihi hayran kesiran. Bu muhtasarlığına rağmen, yani bu kitabı tevhidden bahsediyor şu an. Muhtasarlığına rağmen diyor, yani muhtasar olmasına rağmen birçok içinde hayır toplamakta bu kitap. Ve dammenuhu min edilletil tevhid ma yakfi men waffaqahu Allah. Diyor ki içinden tevhidin delillerine bayağı bir delil serdetmiştir burada. Allah'ın muvaffak kıldığına yeter muvaffak kıldığı kişiye yeter bu deliller. Ve beyyana fihi'l edillate fi beyan-ı şirki'l lezi la yaghfuruhu Allah ve içinde bu kitabın içinde Allah azze ve celalinin affetmeyeceği şirk kim şirki beyan eden delilleri de içinde beyan etmektedir. Fel Su'al al-ammeti an usulud-din e, e, an usulud-din al-thalase bi adillatiha wa arba'a wa arba'a al-qawaid. Jo ki yine onlara usulussalase'den ve qawaidul arba'adan sorular sormayı eee ilzam etsin. Bu da Ed-Durru's-Seniyye'dir. Bu da kitabın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Son olarak bu kitabın önemine dair şunu yine belirtelim. Diyor ki burada Muhammed İbni İbrahim bu Suud'un Diyanet İşleri Başkanı tutuyor, mektup gönderiyor. Mescid imamlarına. Bu şimdi emir, emre emrediyor. Bir beyan işte yolluyor. Risale ile beraber. İçinde şunu emrediyor. Mescid imamlarına diyor ki cemaatinize ders halkası cemaatinize ders halkası kuracaksınız ve bu ders halkasında üç esas kitabını Okutacaksınız ve günlük olarak diyor, günlük olarak. Yani diyor ki burada ne yazmıştı? Ketebe Şeyh Muhammed İbni İbrahim rahimullahi emlile emetil masajet âmran lhom ta'ali ma jamâatil masajet sâlasat al-usul. Ve an yaqda lhom majlesen yomiyen yasalohum âna. Rahimullah. Yani onlara günlük bir halka kurumalarını emreden bir mektup yazıyor. Ve diyor ki, ve keda'lik alaikum. Ey ey âlime, ey imamlar üzerinize şu vardır diyor. Ney? Ta'limul cemaati emruddin ve sualuhum an. Ta'limul cemaati emruddin ve sualuhum an. Bu <coughs> Kema fi Muhtasar Selasetu'l-Usul. Usulü's-Selasede bu muhtasar olan Usulü's-Selasedeki mevzuları genel olarak kabu olarak eee öğretmenizi üzerinize ilzam ediyorum diyor. Sonra diyor ki fe tay fe tay fe ya ta'ayyana ala kulli imam masjid iblagu jama'atihi bi zalik ve ya'qidu lahum majlisan yawmiyyan yes'aluhum fihi an umur dinihim ve yu'allimuhum ma yakhfa alayhim minhu İşte burada günlük bir halka oluşturmalarını ve onlara gizli kalan şeyleri onlara beyan etmelerini emreden bir kitap yazıyor. Sonra da şeyh burada işte Muhammed bin Kasım diyor ki işte ben de bu kitabın önemine binaen tefsirul usul Şerselasetül Usul kitabını yazdım diyor. Evet şimdi inşallah biz bu kitabı bu kitaba bir giriş yapalım. Bu kitabı bir okutalım. Gidebildiğimiz yere kadar. Şimdi biz zaten pdf olarak bu şey var. Bu üç esasının Türkçesi var. Sonra da yollarız. Takip etmek isteyen inşallah eder. Bu arada bunun pilinin bitmesinden korkuyorum. Çünkü burada sıfır gibi görünüyor. Bir bakalım inşallah bizi nereye kadar götürecek. Evet. Tamam. Şimdi inşallah başlayalım bu usulü selaseye. Sen oku bakalım, oku. O komple oku oraya istersen. Bugün işleyeceğimiz yere kadar bir okuyalım. Bugün işleyeceğimiz yere kadar komple oku. Orada bak şuraya kadar hepsi. Buraya oku inşallah. Evet, sesli olarak sonra biz başa alıp tek tek şerh edelim. Dinde 3 temel esas ve delilleri. Ey Müslüman. Allah bu arada, sana... Bu arada tamam. Bu arada şimdi ben buradan şeyi takip ediyorum Arapçasını. Orada böyle tercümede bazı fazlalıklar var, parantezi var falan onları da belirtelim bu arada. Hani kitabın aslı bilinsin. Onu tercüme eden hani daha çok anlaşılsın diye tabiri caizse böyle biraz tefsirli sanki tercüme yapmış gibi fazlalıklar var. Hı hı. Tamam mı? Biz onu beyan edelim inşallah. Şimdi oku. Okumayın bu parantezleri? Yok hepsini oku olduğu hı. gibi. Başlıkla beraber. Dinde üç temel esas ve delilleri. Evet. Ey Müslüman, Allah sana rahmeti ile muhammel etsin. Şimdi başlı başlıkta ne diyor dinde? Üç, üç temel, temel esas. esas ve delilleri. Aslında e, bazı nuskalarda üç esastır sadece ismi. Bazılarında el usulü selasedir bazı nuskalarda, bazı kitabın nuskalarda. Yani üç esas sadece. Hı hı. Bazılarında e, el usulü selas ve el illetuhe. Üç esas ve delilleri diye. Hı hı. Bu e, demek ki ikinci saydığın nuskayı itibar almış başlıkta. Hı hı. Evet ne, devam. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. O, ondan önce, ondan önce. Ey Müslüman. Hı, okudum ya Okuyayım Okuyun bir daha. Oku. Ey Müslüman. Allah sana rahmetiyle muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Şimdi burada ne yapmış? Bismillahirrahmanirrahim almamış. Şimdi bu pdf'de biz yollayacağız. Bunu buna da dikkat edenler yani not alsınlar hani kitabın eee nerelerinde fazlalık var, nerelerinde eksiklik var. Hı hı. Başlıkla bu giriş arasında besmele olacak. Hı hı. Tamam aslında besmele onu Bismillahirrahmanirrahim olacak. Onu tercüme etmemiş, onu yazmamış. Evet. evet. Bu mesela burada bir eksiklik var. Evet onu beyan etmiş olalım. Evet. Bunlar birincisi ilim Öğrenilmesi gereken gerçek ilim. Allah'a peygamberini ve İslam dinini delilleriyle bilme başardı, zorunludur. Başa aldı inşallah. Başlıktan sonra. Ey Müslüman. Ey Müslüman. Allah sana rahmetiyle... Şimdi ey Müslüman parantez içinde. Yani. Aslında yok kitabın. Ey Müslüman lafzı. Evet. Hı -hı. Ey Müslüman. Allah sana rahmetiyle muamele etsin. Evet. Daha doğru Türkçe. Allah sana merhamet eylesin. Evet. Tamam Allah sana merhamet evet. eylesin. Evet. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Evet. Üzerine daha doğrusu, daha doğru Türkçesi, üzerine vacip olan dört mesele vardır. Evet. Bunlar birincisi, ilim öğrenilmesi, ilim öğrenilmesi gereken gerçek ilim. Birincisi ilim. Öğrenilmesi gereken gerçek ilim kısmı? Ekleme. Yok. Ekle, ekleme. Birincisi ilim. Evet. Aslında Al şöyle yapalım. Sen komple oku. Biz nasıl başa alacağız ya tercüme ederken o zaman düzeltelim. Dur. Sen şimdi direkt oku bakayım. Evet. Ey Müslüman. Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Evet. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar birincisi ilim. Öğrenilmesi gereken gerçek ilim. Evet. Allah'ı, peygamberini ve İslam dinini delilleri ile bilme zorunluluğudur. Evet. İkincisi bu öğrenilen ilim ile gereğine göre amel etmek. Evet. Üçüncüsü bu ilmi öğrenmeye davet etmek. Evet. Dördüncüsü bu davet esnasında karşılaşılacak e, zorluklara, sıkıntılara sabretmektir. Evet. Bu meselelere delilisi ise Teala'nın şu ayetidir. Evet. Yarattığı her canlıya, dünya ve ahirette Rahman ismiyle, mümin kullarına ise ahirette Rahim ismiyle, rahmet eden Allah'ın adı ile asra yemin olsun ki asır çağ ikindi vakti uzun bir zaman marasına gelir. Bunların hepsi kendi eklemesi tercüme eden. Evet. evet. İnsanlık hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel isteyenler, işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabır tavsiye edenler Bundan bir üstnesine adır. Asr suresi 1 3 ayetler. İmam Şafii Allahu Teala rahmet etsin bu sure hakkında eğer Allahu Teala yarattıklarına bu sureden başka bir hucet indirmemiş olsaydı yine de onlara hucet olarak yeterdi diye buyurmuştur. Ve İmam Buhari Allahu Teala rahmet etsin de şöyle şöyle, şöyle şöyle şöyle şöyle geçmektedir. İlim söz ve amelden önce gelir konusu. Buna delil olarak Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed bil ki Allah'tan başka Hakkı ile ibadet edilecek yoktur. Evet. Hakkı ile ibadet edilecek bir mabud yoktur. Evet. Ve günahların için Allah'tan mağfiret dile. Evet. Muhammed Suresi 19. Evet. allah Allahu Teala ayette ilme söz ve amelden önce başlamıştır. Evet. Şimdi biz ben buradan başa alıyorum. Tamam mı? Evet. Tercüme ederek e, fazlalıklar, eksikler falan burada beyan olsun. Kitabın ismi Selasetül Usul 3 esas. Tamam mı? Hı hı. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğru tercümesi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlam bil ki Rahimek Allah Allah sana merhamet etsin. Ennehu yecibu aleyna teallumu erba'i mesaila. Bize şu dört meseleyi bilmek vaciptir. Üzerimize şu dört meseleyi bilmek vaciptir. El-Ula birincisi el-ilmu ilimdir. Ve huve ve bu ilimden kastımız Ma'rifetullah ve ma'rifetu nebiyyihi ve ma'rifetu dinil islami bile dilleh. Allah'ı bilmek, Nebis'ini bilmek ve İslam dinini delilleriyle bilmekmiş. Şimdi orijinal tercüme yapıyoruz tamam mı? الثاني ikincisi el amelu bihi bununla amel etmek. Üçüncüsü -da el davetu, الثالisu el davetu ileyhi. Üçüncüsü ise buna davet etmek. الرابعة, dördüncüsü el sabru alel ezafihi. Bu yolda onda yani bunda sabretmek. Eddelilu kavlihu teala, buna delil Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vel asr, asra yemin ederim ki, innel insane lefihusur, insanlar hüsrandadır. İllellezine amenu ve amiru s-salihati ve tevasavu bil haqqı ve tevasavu bil sabr. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Kale Şafi'i Rahimahullah. İmam Şafi Rahimahullah şöyle demiştir. Leu me enzelallahu hücceten ala halkihi illa hâzî surete lekefethum. Eğer Allah bu sureden başka bir hüccet indirmemiş olsaydı, bu kafi gelirdi, yeterdi. Ve kale'l-Bukhari Rahimahullah Te'ala. Bukhari Rahimahullah Te'ala da şöyle demiştir. Babun veya babul ilmi kable'l kavli vel amel. Veya babun el ilmu kable'l kavli vel amel. İlim kavilden ve amelden öncedir babı ve delilü kavlühü teala bun delil Allah azze ve celle'nin şu kavlidir. Fe'lem bilki ennehu la ilaha illa Allah. Allah'tan başka ilah yoktur. Orada ne diyor ona? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edecek bu tefsirli hali. Hı hı. Tamam mı? Doğrudur ama tefsirli hali. Fe'lem bilki ennehu la ilaha illa Allah. Allah'tan başka ilah yoktur. Vestagfir li zenbik. Günahlarına tövbe et. Fe beda bil ilm. Fe ilimle başladı. Kablel Ne yaptı Allah burada? E, Kavül ve amelden önce ilimle başlamıştır. Dedi. dedi. Bu kadar. Tamam mı? Evet. Şimdi inşallah kitabı şerh edelim. Anlatmaya çalışalım. Evet. Kitap dedi ki el usulü selase. Şimdi hemen tahtaya, kara tahtaya geçelim. <gülüyor> kara tahtaya geçelim. <gülüyor> Şimdi ne dedik? El-usulü selase veya selasetül usul. El-usulü selase, selasetül usul. Çeşitli böyle nuskalara göre isimleri var bunun. Şöyleyeyim. El-usulü selase. Üç esas. Üç asıl. El-usulü selase, üç asıl. Şimdi bundan sonra artık inşallah dikkat edeceğiz. Tamam mı? Şerhe giriyoruz. Çok dikkat edeceğiz. El usulü selase. Sen burada yetiştirebildiğin kadar notları al. Kalan notları dinlerken tamam mı? Alamadıklarını alırsın. <gülüyor> evet. Çünkü ben öyle hani beklemeyeyim tamam mı? Direkt ben böyle yazayım silim. Sen bu arada aldığın kadar not al. Yoksa e, çok uzayacak. Evet. El usulü selase. Üç esas. Şimdi alimlerin menhecedir. Bazen eğer kitabın ismi çok önem taşıyorsa önce neden bu kitaba bu isim konulmuş ve manası ne? Bunu anlatırlar, şerh ederler. Şimdi meşahilerimiz bunları hep şerh etmişler. Şimdi biz buna değinelim. El-usulü selase. Şimdi önce üç kelimesi. Üç kelimesi ne? Bir insan dese ki üçü tarif et. Atıyorum mesela. Nasıl tarif edersin? Üç. İşte dersin ki mesela ikinci tek sayıdır. Değil mi? Veya dörtten önceki sayıdır. Veya ikiden sonraki sayıdır. Değil mi? Buna benzer. Lafızlar kullanabilirsin. Onu geç. Bu önemli değil. Ama bizi ilgilendiren bir kelime var. El-usulü selase de el-usul kelimesi. El-usul El-usul kelimesi çoğul bir kelime, tekil değil. Neyin çoğulu? El-usulü cem'u aslin derler. Aslın çoğulu, yani tekili asıl demek. Esas, asıl, bir asıl. Usul, usuller. Aslun, asıl. Tamam mı? Asıl. Peki asıl ne demek? Aslın tarifi, ma yubna aleyhi gayruhu. Mesela, e, işte... <gülüyor> Amriti'nin mesela verakatını nazm ederken nazim ne diyor? El aslu ma aleyhi gayruhu buni vel fer'u ma ala siwa huyen beni. Mesela bu usul fıkıhta usul kelimesini anlatırken bunu zikrederler mesela nazim olarak. El aslu ma aleyhi gayruhu buni vel fer'u ma ala siwa huyen beni. Şimdi ne diyorlar? El usul cem'u aslin. Usul aslin çoğuldur. Asıl ise üzerine bina edilen şey demektir. Asıl ne demek? Üzerine bina. üzerine bina olunan demek. Üzerine bina edilen veya üzerine bina o, olunan diyelim daha hoş olur. Mâ yubna aleyhi gayruhu. Şimdi usul hakkında böyle çeşitli e, e, ıslahlar kullanmışlar. Hepsi birbirine yakın. Isılah münakaşası yapmıyoruz şimdi burada. tamam mı? Evet. Isılah münakaşası falan yapmıyoruz. Hemen tercih edilen e, görüşü zikrediyoruz burada. Evet. Usul cem asıl. usul kelimesi asıl kelimesinin çoğludur. Evet. Asıl ise esas dediğimiz, üç esas veya üç asıl. Asıl kelimesi de ma yubuna aleyhi gayruhu. Bu demektir. Yani kendisi üzerine bina evet. olunan demek. Mesela örnek verelim. Mesela bu binanın, şu an bizim olduğumuz binanın temeli, bu binanın ne olur? Aslıdır. Aslı olur. Neden? Çünkü bu, bu daireler neye, neyin üzerine bina olunuyor? Evet temele. O yüzden o temele ne denir? Asıl. Her şey böyledir mesela. Senin temelin diyebile diyelim ayakların diyebiliriz. Ayakların senin temelindir. Çünkü vücudun ayakların üzerine bina olunmuş. Mesela böyle diyebiliriz veya başın. Senin gövden vücud asıldır. Başın ise ferktir mesela. Yani gövden üzerine bina olunur. Mesela ağaç. Ağaç. Ağacın dalları gövdesine göre nedir? Furu'dur. Gövdesi ise asıldır. Tamam? Gövdesi ise asıldır. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? Kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fisseme. Allah diyor ki güzel söz güzel ağaç gibidir. Aslı sabittir ve dalları ise ve fer'uha furuları dalları ise fisseme göktedir. Şimdi Allah Allah ağacın gövdesine ne isim verdi? Asluha sabitun dedi. Gövdeye asıl ismi verdi. Onun aslı sabittir. Yani kökü, gövdesi sabittir. Ve evet. وَفَرْءُهَا Dalları ise, da fer ismi verdi. فِسَّمَا O yüzden bir şey bir şeyin üzerine bina ediliyorsa, üzerine bina olunan o şey ne denir? Asıl denir. Şimdi, Muhammed İbni Abdülham, şimdi bak. Yani ne kadar fakih, ne kadar alim olduğu kitabın isminden dahi belli. Şimdi, Bu kitabın asıl mevzusu ne? Bu kitabın asıl mevzusu. Şimdi bak burada mesela Şeyh Kasım, Şeyh Kasım Rahimehollah diyor ki bakalım kitap bize nelerden bahsetmiş. Kitabın içindeki genel konuya da değinmiş ol oluruz amca böylece. Diyor ki kitabın içine baktığımızda bu küçücük risalede neler var? Birincisi insanın bilmesi gereken vacip olan şeyler var. Mesela bunlar kişinin Rabbini bilmesi. Ondan sonra Allah'ın emrettiği ibadet çeşitleri. Bak. İki. Üç, kişinin dinini bilmesi. Dört, dinin mertebeleri, iman, ihsan, iman, e, İslam, iman, ihsan bunlara girecek. Ve her mertebenin rükünleri evet. kitabın içinde. Sonra, e, nevi sascelemi bilmek. Sonra, hayatından birünü bize verecek. Sonra, gönderilmesindeki hikmetten bahsediyor. Sonra, dirilmeye ve neşrolunmaya imandan bahsediyor. Sonra rüknün iki tevhidin iki rükünü olan Allah'a iman ve tauta küfür ve Allah'a imandan bahsediyor bu kitap. Şimdi ama bu kitabın demek ki ana üç başlıkta toplayabiliyoruz ne? Ki kitapta zaten onun için yazılmıştır. Guraba'da zaten o isimle tercüme etmiştir onu. Allah din peygamber. Allah din peygamber. Al Allah din peygamber. Üç tane. Yani üç tane asıl. Yani Muhammed bin i Abdülvehhab ne diyor? İşte sen bu üç aslı sağlam tutarsan, temel bu üç temeli sağlam tutarsan ne yaparsın? Bütün dini bunun üzerine bina edersin. Bütün dini bunun üzerine bina edersin. Yani üç esastan kastı Allah din peygamber. O yüzden eğer bir şeyin aslı sabit ve sağlam değilse onun Üzeri, furuları dediğimiz ne olur? Çürük olur. İşte sanki Muhammed bin i Abdülvehhab bize bir işaret yapıyor. Al sana üç tane esas. Bunlar dinin aslıdır. Sen dinini bunların üzerine bina edeceksin. Sonra bak. Kabirde so sorulan üç soruya bak. Evet. Değil mi? Allah din peygamber. Evet. Değil mi? Münafık ne der? Mürtab ne der? Mürtabtan maksat münafıktır. Evet. Şek şüphe içinde olan ne der? Ha ha ha la edri nasıl Diyor ki ah ah bilmez. Bilmiyorum. İnsanlar bir şey diyordu ben de. Eh, ben de onu dedim. Şimdi baktığında bu demek ki bu kitap bizim ebedi kurtuluşumuza sebep ol olacak. Ebedi kurtuluşumuzun anahtarı olan bu üç esastır. Ve bunlar kabirde sorulan soru. İşte bu kitabın önemini, önemi de buradan zaten ortaya çıkıyor. Tamam O zaman diyoruz ki el-usul aslın çoğulu. Asıl ise üzerine bina edilen şey demektir. Yani üç tane esas veriyorum, dini sen bu üç esasın üzerine bina edeceksin demek. Sonra Rahimahullah kitabına şöyle giriş yapıyor. Değil mi? Tercüme de etmiştik bunu başta. İ'lem rahimekallah. Bil ki Allah sana merhamet eylesin. Yecibu aleyna taallumu 40 mes'ale. Bize 4 meseleyi bilmek bize 4 meseleyi bilmek vaciptir. Şimdi burada ondan önce Bismillahirrahmanirrahim diyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi burada alimler e, bir yere dikkat çektiriyor. Diyor ki bakın şimdi müellif kitaba ismi verdi. Dedi ki 3 esas. Sonra dedi ki Bismillahirrahmanirrahim dedi. Sonra direkt şeye girdi. Direkt mevzuya girdi. Peki neden burada hamd yok, salat, selam yok Risale'de? Diyorlar ki bu biraz Risale'nin eksikliğine derayet eder burada. Ama bazı alimler de diyor ki hayır çünkü bazı alimler başkan nuskalarında bu kitabın el yazma başkan nuskalarında salat ve selamı hamdı da falan görenler olmuş. Ama bu nuska meşhur olmuş o yüzden yok. Bu bir. İkincisi diyorlar ki sonuçta bu Bismillahirrahmanirrahim dedi mi Allah'a senayla yetindi Allah'ın azametinden dolayı Allah'a senayla yetindi ve Bismillahirrahmanirrahim'i yeterli gördü. Ala kulli hal önemli değil. Tamam mı? Evet. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim'i biz vasıtayede açıkladık, şerh ettik. Burada pek fazla değinmeyelim inşallah. Bu muhtasar olduğu için pek fazla buna değinmeyelim. Evet. Şimdi öncelikle alimler diyor ki şuna dikkat edelim. Müellif kitabına nasıl giriş yaptı? Dedi ki, iylem bil ki rahime kalla. Allah sana merhamet ettisin. Burada iki şeyi cem ediyor müellif kendisinde. Yani E, telifinde. Talim ve dua. Talim ve dua. Zaten ikisi olmazsa olmaz. Talim ve dua. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bile ne diyor? Allahuma fakkihu fiddin. İbni Abbas için. Allah'ım onu dinde fakih kıl. Hem dua ediyor ona hem de talimden bahsediyor. Yani fıkıhtan bahsediyor. Bu bizim bildiğimiz fıkıh değil ıslahı manada. Tamam. Anlama, lügat manasında fıkıh. O gelecek fıkıh dersinde. Yani onu dinde bu genelinde Sadece fıkıh mevzuları değil, dinin kendisinde. Tamam. Allahümme fakkıhı fiddin diyor. Bak gördüğün zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de de bu var. Şimdi o yüzden bu menheci nereden almış? Muhammed ibn Abdülvehhab kitabına girken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden almış. Ve burada dua ile ilmi beraber zikrediyor. O yüzden alimler diyor ki bu ikisi olmazsa olmaz. Yani hem sen ilim öğreneceksin hem de Allah'ın seni muvaffak kılması lazım. Sen ilim öğrenmeye başlarsan Allah seni muvaffak kılmazsa Ne ilim öğrenebilirsin veya öğrenirsen de o senin başına bir şekilde bela olur. Bu bir. Şimdi ikincisi müellif rahimallah diyor ki i'len bil ki. Şimdi örnek verelim sosyal yaşantımızdan. Mesela Eren abi. Diyelim ki sen mutfaktasın. Ben de bir odadayım. da Odada televizyon var. Ben de televizyon izliyorum haberler. Haberlerde çok önemli bir şey çıktı. Böyle anlık bir dakikalık gösterecek geçecek. Ben de senin onu duymanı istiyorum görmeni desem ki Erhan abi bir baksana. Ama böyle anlık 5-10 saniyelik bir görüntü. Sen ne yaparsın? Öyle yavaş yavaş gelirsin. Seni normal bir çağırmışımdır ben. Sen ne yaparsın? Yavaş yavaş gelirsin. O zamana kadar bu kaçabilir de doğru mu? Ama ben bağırsam Erhan abi koş çabuk gel diye. Ne yaparsın sen? Yani bu benim ses tonumdan, bu lafımdan bu tavrımdan sen önemli bir şey olduğunu anlarsın. İcabında koşarsın. Yetişirsin, görürsün değil mi? Şimdi baktığın zaman müellif de kitabında bunu uygulamış. Talebeyi uyandırıyor sanki böyle. İ'ylem bil ki diyor. Şimdi direkt böyle kitabı anlatsa talebe böyle normal kafayla bunu okur. Ama i'ylem bil ki dediğin zaman hemen dikkatini senin oraya sanki adapte ediyor. Dikkatini oraya e, odaklamana sebep olacak bir lafız kullanıyor. İşte bu Nebi Sal sallallahu aleyhi ve sellem'in menhecinde de mevcut. Mesela ya muazı diyor. Ey muaz. Etedri ma hakkullahi alel ibadah. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun diyor. Değil mi? Muazı şöyle bir uyandırıyor, canlandırıyor. Direkt şöyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de anlatabilirdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamaları. Değil mi? Evet. Böyle direkt konuya da girebilirdi ama Allah Resulü bildiği halde Muaz'a bir soruyor. Muaz'ı bir uyandırıyor. Muaz onu bir daha öyle... Hiç unutmaz. Mesela. Muaz da ne diyor? Allah Resulü daha iyi bilir diyor. Yani bu Allah... Mesela Nebisosen dediği gibi ya gulam innu allimuka kerime. Ey gulam ben sana bir kelime öğreteceğim vesaire. Buna benzer hep böyle uyandırıcı ifadelerle. O yüzden İlim ehli diyor ki alimlerin işte bu menhecine itibar alarak kitap yazarken veya bir şey konuşurken anlatırken böyle talebeleri bazen uyan talebeleri uyandıracak, onların dikkatini derse çektirecek lafızlar kullanmaya da dikkat etmek gerekir. Şimdi dedi ki iy bil ki Kitabına böyle giriş yaptı değil mi? Şimdi biz diyoruz ki illem, ilmi tarif edelim. Şimdi ilmin tarifi hakkında bizim Şeyh Abdülhalik Nakuru, kendisinde fıkıh okuduğum kişi. Abdülhalik diyor ki ilmin diyor ilmin 500'den fazla tarifi var. Alimlerden o kadar çok tarif gelmiş ki diyor ki bunun insan işin tahkikine 500'den fazla tarif bulursun diyor. 500'den fazla tarif bulursun diyor. Ancak Allahu alem. Tabii biz dedik ya ıslah münakaşası yapmayacağız. Ancak çok önemli olduğu noktalarda biliyorsak yapacağız. Yoksa biz ıslah münakaşası yapacak ilmimiz de yok zaten. Tamam Bu bunlar uzun hikaye. Biz sadece kopyala yapıştır yaparız yani. Evet. Şimdi diyoruz ki Allahu alem. İlmin en güzel tariflerinden bir tanesi idraku şey'i ala ma hu aleyh ve diğer bir tabirle marifetul ma'lum ala ma hu bih. Yani bir şeyi bulunduğu hal üzere idrak etmenin ismidir. Şimdi ben seni şöyle görüyorum. Sen oturmuşsun, değil mi? Bir ayağını diğer bacağının altına koymuşsun. Yazı yazıyorsun. Senin şu halini benim idrak etmemin ismi ilimdir. Bu kadar. Bir şeyi bulunduğu hal üzere idrak etmek veya malum olan şeyi, malum olan şeyi bulunduğu hal üzere idrak etmek, bilmek bunun ismidir ilim. Bunun ismidir ilim. Bu tarifi yapan da Mesela e, Kadir Ebu Bekir temhitte bunu zikreder. Kadı Ebu Bekir bunu temhitte zikreder. Ki bu, bunu Ebu Ya'la, Edda kitabında da bunu ta, ta, e, bunu e, tercih etmiştir bu tarifi. Hatta ne yapmıştır? E, Baya bir tarifi almıştır kitabında, münakaşa yapmıştır tarifler arasında. Ve en sıhhatli tarifin bu olduğunu zikretmiştir. Şimdi bunu... E, Baktığın zaman da Allah halen bu çok sıhhatli bir tarif. Neden? Çünkü bunu beyan ederlerken neden bu tarifi almışlar? Şöyle bir şey öne sürüyorlar. Diyorlar ki, şimdi tarifte şu aranır. Tarif, başı ve sonu itibariyle tarif ettiğin şeyi tamamıyla kuşatacak. Yani sen bir şeyi anlatıyorsun, onu öyle bir tarif edeceksin ki o anlattığın şey bu tarifin dışına çıkmayacak. En ufak bir cüzü bile bu tarifin dışına çıkmayacak. Yani tarih, tarif, tarif, Böyle mahdud derler tamam mı? Böyle had derler. Yani böyle kuşatıcı, sınır belirleyici bir ibare olması lazım. Mesela Şeyhül İslam ibadeti öyle bir tarif yapmış ki şimdi ben o tarifi yapacağım tamam mı? Ve diyeceğim senden bir şey talep edeceğim. Bana öyle bir şey söyle ki İslam'dan, öyle bir ibadet söyle ki öyle bir şey söyle ki bu tarifin dışına çıksın. Hiçbir şey bulamayacaksın. Bak İslam'da o kadar ibadet çeşitleri var değil mi? O kadar geniş bir kavram bu. İbn Teymiyye bir cümlede bu ibadeti anlatıyor. Hiçbir şey bunun dışında çıkmaz. Hiçbir şey. Ne diyor? Eee ibadet tarifi için diyor ki el ibadatu nasıldı? <gülüyor> ibadatu ismun jamiun li kulli ma yuhibbuhu Allahu ve yerdahu min el ahvali ve el a'mal zahireten ve batine. Diyor ki ibadet ne demek? Allah azze ve celle'nin sevip ve razı olduğu zahiri ve batini sözlü Ve fiili bütün amellerin ortak ismidir. Sözlü ve fiili şeylerin ortak ismidir. Şimdi bana öyle bir şey getir ki bir amel bu tarifin dışına çıksın. Bulamazsın. Evet. Yani işte o yüzden tarifçilerin böyle önemi var. Yani, yuhar, yuhar, yuhar. Mesela namazı tarif etmişler demişler ki mesela na namazı tarif etmişler demişler ki işte fıkıhta da biz bu tari tarifler falan da bu noktada münakaşa edilecek biraz fıkıhta. Şimdi demişler ki Türkçesini direkt söyleyeyim. Diyor ki namaz çeşitli özel fiiller ve yani hareketler fiiller ve lafızlar içeren içeren tekbirle başlayıp başlayıp selamla biten ibadetin ismidir. Çıkar bakayım namazdan bir cüzünü bu tarifin dışına. Zor. Değil mi? Yani böyledir. Şimdi ilim de böyle. İdrak-ı İdraku şey'i alama hu aleyh dediğin zaman bu tarif çok güzel. Bir şeyi bulunduğu hal üzere idrak etmenin ismi. Şimdi kitap okuyorsun, değil mi? Bu kitapta Bunun ilk sayfasında 10 satır var. İçinde bazı kelimeler var, bazı ibareler var. Onu bulunduğu hal üzere idrak etmenin ismi nedir? İlim. İlim. Bu kadar. Tamam mı? Şimdi ilmin kısımları var. Şimdi ilmin birçok kısmı var. Şimdi biz o kısımlara biraz değinelim. Şimdi alimler mesela ilmi birçok yönden farklı taksimatlara bölmüşler. Mesela bunlardan bir tanesi diyorlar ki, Mesela ilim, el-ilmu kısman diyorlar. İlim iki kısımdır. Şimdi çeşitli taksimatlara böleceğiz. Bu arada da sen cetvel şeklinde, tablo şeklinde bunu bölebilirsin. Birincisi ilmullah ve ilmul mahluk. Allah'ın ilmi ve mahlukatın ilmi diye ikiye ayırıyoruz. Allah'ın ilmi ve mahlukatın ilmi diye ikiye Allah'ın ilmi ezelidir. Allah'ın ilmi ezelidir. Tamam. Bunda herhangi bir eksiklik veya fazlalık olmaz Allah'ın ilminde. Tamam mı? Allah'ın Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarındandır. İkinci kısım, mahlukatın ilmi. Mahlukatın ilmini de, ki bir insan olarak düşün mesela bunu ikiye ayırıyoruz. Mahlukatın. İlmun dar daruriyyun, zaruri ilim ve ilmun iktisabiyyun veya istidlaliyun, kazanılan ilim, istidlal edilen, sonradan yani elde edilen ilim diye ikiye ayırıyoruz. İlmun daruri, zaruri ilim ve ilmun iktisabi, iktisabi ilim, kazanılan, elde edilen veya ilmun istidlali diyebilirsin diğer bir tabirle. İstidlal edilen ilim diye iki aydır. Mesela zaruri ilim nedir? İnsanın zaruretten dolayı bilmesi gereken şeyler. Herhangi bir çaba göstererek veya herhangi bir kitap okuyarak veya herhangi bir şey e, dinleyerek öğrendiği şeyler değil. Zaruri, mesela kendisinin var olduğunu bilmesi gibi. Sen kendinin mesela var olduğunu bilmen için herhangi bir kitap okudun mu yok? Veya herhangi bir şey duydun mu? Kendin biliyorsun fıtri olarak. Buna zaruri ilim derler. Mesela semanın yukarıda olduğunu bilmen gibi. Değil mi? Veya ateşin sıcak olduğunu bilmen gibi. Ateşin sen sıcak olduğunu bilmek için herhangi bir çaba göstermemişsin. Bir gün ateşe yaklaşmışsın, kendi kendine bakmışsın ki bu sıcak. Değil mi? Mesela gibi. Mesela işte ilmin iktisabı buna örnek verecek. Olursak kazanılan ilim. İşte mesela abdestin namazın şartlarından oldu. Ne yaptım bunu? Ya birisinden duyarak öğrendin ya bir kitap okuyarak öğrendin vesaire. Şimdi alimler bir de şöyle bir başlık atmışlar. Diyorlar ki el-ilmu min ciheti masadirihi. Masdar yönünden ilim, masdar yönünden ilim Kur'an, sünnet veya bilmiyorumdur, Asıl kök yönünde Buna da ekle üçüncü şeyi icma. Evet. Tamam mı? İcma. Kıyas bu Kur'an ve sünnetten çıkarılarak çıkarılan şeydir. O masdar değildir. Kıyas asıl değildir hiçbir zaman. Kıyas asıl değildir. Evet. Tamam mı? Kıyas asıl değildir. Asıl Kur'an ve sünnettir ve Kur'an ve sünnetin işaret ettiği üçüncü bir asıl olarak icmadır. O yüzden Şeyhül İslam İbn Teymiye ne diyor? En-nase. Yok. E şöyle bir lafız kullanıyor kitaplarında. Enne ehli sünneti vel cemaati kıyısunennâse vel akvâle bu hâdise üç usulü salâsâ. El kitap ve sünnet ve icma. Yok insanlar ehli sünnet vel cemaat insanları de şu 3 şeyle itibara alırlardı, kıyas ederlerdi. Şu 3 şeyle ölçerlerdi. Kitap, sünnet, icma. Kitap, sünnet. Onlara soruyor. Evet, asılları. Kitap, sünnet. Ha icmada ancak delilden Evet. E, elde delil delilden yola çıkarak bir mesele üzerinde zaten icma edilir. Tamam mı? O ayrı bir mevzu. O zaman bu şekilde de 3'e bölüyoruz. Değil mi? Kitap, sünnet, icma. Yine alimler mesela şöyle bir ibare kullanmışlar. El-ilmu min ciheti mertebeti. Mertebe noktasında ilmi yine 3'e ayırmışlar. Demişler ki, El l yakin Bak bu tarifleri çok dikkat edeceğiz. Bunlar temel Bunların semeresini daha ileride göreceğiz inşallah. Bunların semeresini daha ileride göreceğiz. Şimdi ilmül yakin, aynül yakin ve hakku'l yakin diye üçe ayırabiliriz. İlmül yakin, aynül yakin, hakku'l yakin. İlmül yakin ne demek? Bu en düşük seviyesi. İlmin en düşük seviyesi. Yani ne demek? İlmül yakin Yani bilerek, yani e, e, okuyarak, tamam mı? Okuyarak elde ettiğin, okuyarak veya duyarak elde ettiğin ilmin ismidir bu. Yani tutarsın bir gazete okursun, tutarsın bir televizyon izlersin veya bir sohbet ortamında olursun, bir kitap okursun ve bununla bir ilim elde edersin. Bu ilmin bir derecesidir. Bu çok güzeldir. İsabet de edersin, etmeyebilirsin de, tamam mı? Bu ilmin bir derecesi. O zaman birinci derece ilim ul yakin. Sonra aynı ul yakin vardır. Bu bir üst seviyedir. Yani görerek öğrendiğin şeyler. Görerek öğrendiğin şeyler. Hani biz e, deyim olarak da kullanıyoruz. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Değil mi? Gibi. O zaman daha üst mertebesi olarak nedir? Aynul yakin diyoruz. Bu da görerek bildiğin şeyler. Bu daha üst seviyedir. Çünkü kişinin duyarak, tabi vahyeden bahsetmiyoruz ayrı mevzu. Kişinin e, duyarak gördüğü bir derecedir. Bir de görerek gördüğü bir derecedir. Görerek gördüğü derece her zaman nedir? Duyarak gördüğü dereceden daha üstündür. Daha üstündür. Asılları konuşuyoruz. Hayal görmeyi falan söylemiyoruz tamam mı? Meselenin asıllarını söylüyoruz biz. Evet. Üçüncü kısımda dedi ki hakkul yakin. Şimdi buna Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin şu örneğiyle verelim. Hakkul Yakîn üçünü birden Şeyhül İslam'ın şu örneğiyle verelim daha yanlış açılsın. Şimdi İb e, bal balla örnek veriyor İbn Teymiye bir balla. Diyor ki mesela sen duysan ki ben biraz daha tefsirli böyle açarak söylüyorum. Tam İbn Teymiye'nin kelamı olarak değil. İbn Teymiye diyor ki mesela bal. Sen şurada duysan ki bir tane bal var. Bal diye bir madde var. İşte çok tatlı. Çok fazla tatlı. İşte şeffaf biraz. İşte sarımsı İşte yenilen bir madde. İşte böyle sıvı gibi. Ee, buna ne denir? İşte bu elmul yakindir. Duyarak öğrendin bunu. Evet. Sonra diyor ki, bunu öğrendikten sonra yarın evvel gün birisi getirip balı önüne koysa, görsen o balı, ona ne denir? Ona Aynı. aynul yakindir. Bu bir üst seviyedir. İşte İbni de hakkul yakini anlatırken diyor ki, işte o balı yesen, işte hakkul yakindir. Artık onu nasıl tarif edersen, İbn-i Teymi'nin bu tarifinden çıkar hakkul yakin ne demek. İşte o balı yediğin zaman hakkul yakin odur. Şimdi, müminler Allah Azze ve Celle'yi gördükleri zaman, bu müminlerde hakkul yakin mi, aynul yakin mi, ilmul yakin mi olacak? Hadi sor. Gördükleri zaman mı? Heh. En yani sonucu olacak. Hangisi? Hakkul yakin. Olacak. Hakkul yakin. Ama niye? Hakkul yakin. Ama sonuca, yani sonuca var yok. En sonuca. Gördün ama. E şimdi balı da gördüğün zaman biz yemeden önce ona evet, dedik ki... ha ufaklı bu, burada. Şimdi balı gördük sadece. Ona ne dedik biz? biz? bal dedin yani. Ee, bal dedin. Yani e, ama bu ilmin hangi mertebesine soktuk? Aynul yakına soktuk. Peki Allah'ı neden yok. aynul yakına sokmuyoruz? Onda nimet var Ha Orada onun hazını alacaksın. Evet. Yani içine bir sinecek. Tamam mı? Evet. Orada sana hakkul yakın gerçekleşecek. Allah Azze ve Celle'yi gördüğün zaman ilmin en üstü gerçekleşecek. Yine ilmi başka mertebe yönüyle bölmüşler. Demişler ki El-ilmu ve zannu ve şekku vel cehel. Dörde bölmüşler. İlim, zan, şek ve cehalet. Evet. İlim, zan, şek yani şüphe ve cehel, cehalet. Dört kısmı. İlim zaten maruf. Onu anlattık. Zan ise zan zanlı mesela alimler şöyle iki kısmı ayırabiliyor. Zanla amel edilir. Zanla Amel edilebilir. Yani ne manada? Mesela sehif secdesi olayına bak. Zan üzerine bina ediyorsun değil mi? Evet. Mesela rekatı. Bununla mesela İslam'da zanla amel, bazı amellerde evet. tamam mı? Bu tavsilli mesele. Bu kaba olarak söylüyorum. Amel edilir. Tamam mı? Mesela nedir? İki alim münakaşa ediyor. Değil mi? Bu hadis sahih, bu hadis zayıf. Birisi sahiyle sahi gördüğüyle amel ediyor. Diğeri de kendi sahi gördüğüyle amel ediyor. Bunlar zanla amel etmiş olur. Bu caiz. Çünkü bu iştahat sonucudur. Zandır bu zaten. Evet. Ancak zannın bir kısmı var. Zan, zan, as, aslen zan dediğin zaman %50'nin üzerinde olan bir şeydir. Ama mesela %50 olayına da zan denir. Ancak bu zanla amel edilmez %50 olduğu zaman. İşte burada bu çünkü şekkin yani şüphenin mertebelerindendir aslında. Tamam. Bir de işte üçüncü kısım olan şek vardır. Şekle amel edilmez İslam'da. Şek şüpheyle. O yüzden mesela ne bir sasaleme işte şikayet ediliyor. Bir kişi namazda yerlendi mi, yerlenmedi mi böyle şüphe duyduğunda ne bir sasalem ne diyor? La yansarif hatta yasmaa asauten veya yecid Namazdan ayrılmasın. Yani ayrılmasın evet. ta ki ses veya koku, koku ses duyana, koku hissedince kadar yani. ayrılmasın. O yüzden şekle amel edilmez. O yüzden alimler her zaman ne ibaresini kullanmışlar fıkıh usulünde. <gülüyor> El yakin la yuzalu bi şek. Yakin şek ile izale. Edilmez. Evet. Senin bir yakının varsa, yakın olduğun bir şey varsa onu şekle, şüpheyle defedemezsin. Balkondan üzerine su düştü. Allah suyu nasıl yarattı? Temiz. temiz. O balkondaki su çocuğun idrarı mıydı? Yoksa tuvalet suyu muydu? Bunları ne yapacaksın? Düşünmüyorum. Araştırmayacaksın. O yüzden her ne kadar e, nispetinde tartışılma da olsa İbn Ömer'e, İbn Ömer yanında bir sahabi. Gidiyorlar bir havuza. Diyor ki ey havuz sahibi bu su temiz mi pis mi? İbn Ömer ne diyor? Havuz sahibi Ey havuz sahibi bunun sorusundan bize cevap olarak haber verme. Tamam bunlar e, yani yakin yakin ne burada? Allah'ın suyu temiz yarattı. Biz gökten Asıl temiz olsun. su indirdik. Asıl. Tamam. Asıl. Evet. Bunu şekle ne yapamazsın? İzale edemezsin. Bunun delili de Nebisa sallallahu aleyhi hadisi demin söylediğimiz. Adam şimdi yakın üzerine abdestli namaza başlıyor. Neyle şüphe ediyor? Yerlendin mi? Yellemedi. Yellenmedim Yerlenmedim mi? Burada ne yapıyor Nebis Aleyhisselatü Vesselam? Ta ki yakin oluncaya kadar bu da nedir? Ya kokudur ya sestir. Namazdan ayrılmaz. Evet. Bazen kişi dübürünün halka kısmında değil mi? Orada bir hareketlenme hissedebilir anlık. Evet. Değil mi? Yenlendim mi yenlenmedi mi? İşte bundan bahsediyoruz biz. Evet. Tamam Evet. Yine mesela şöyle bir taksimata gidebilir, gidebiliriz. Bu da bizim dersimizle biraz alakalı. Bu üç taksimat biliriz sonraki İlim, zan, şek. Bir de cehalet. Peki. Cehalet zaten onun e, hiç İslam'da yeri yok. Yani cehaletle zaten amel edilmez. Evet. evet, evet. Şimdi şöyle bir taksimata daha gidebiliriz. E, alimler şöyle taksimata gitmişler. Diyorlar ki: El el muminci hetil malum. Bilinmesi gereken, bilin bilinilmesi açısından ilmi şöyle bilinen şeyler bilinmesi gereken şeyler, malum olan şeyler açsın baktığımız zaman şöyle ayırabiliriz. El-ilmu billah, el-ilmu bil İslam, el-ilmu bin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kısım. Allah'ı bilmek, İslam dinini bilmek ve Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem bilmek. Bizim kitapla, bizim mevzuyla evet. alakalı. Evet. O yüzden alimler ne diyor? El-ilmu yuşrefu bişerefil malum. İlim bilinen şeyin şerefine göre değer kazanır. Bu çok önemli kaydedir. Bu isim sıfatlı da çok önemli kaydı. El-ilmu yuşrafu bi şerefi'l-ma'lum. İlim bilinen şey, şey ne kadar şerefli ise onu bilmek de o kadar şeref kazanır. Şimdi şimdi varlıkların varlıkların en değerlisi nedir? Allah azze ve celle. Evet. O zaman onu bilmek, onu bilmenin ilmi ki bu isim sıfat ilmi, ilimlerin yani şeref. en şereflisidir. Bir doktorluğu bilmekle yer süpürmeyi bilmek arasında İlmen çok büyük bir fazilet var değil mi? Çünkü yarı süpürmek 10 dakika. Bakarsın birisini izlersin süpürürsün. Evet. Ama bir doktorluk ilmi değil mi? Evet. Veya bir mühendislik ilmi çok daha hem insanların katında şereflidir hem de tecrübe olarak da bu sabittir. Şereflidir. Evet. O yüzden mühendislik ilmi her zaman nedir? Bir yarı süpürme ilminden şey. daha üstündür. Veya ne bileyim işte e, bir doktorluk mesela ne bileyim. Şöyle bir silgi icat etmekten şey bir bu bir silgiyi kara haline getirmekten makineden çok daha önemlidir. Silgi bozuk çıksın, sonuçta siliyor, kara çıkmasın. Yamuk yumuk çıksın mesela ne olacak? Pek bir zararı yok. Ama doktor bir hatada bir ameliyatta ya bu inimler böyle. Tamam mı? Yani de değerine göre değer kazanır. O yüzden diyoruz ki El ilmu billah, el ilmu bil islam, el ilmu bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem üç kısma böylece ayırmış oluyoruz. Şimdi ilmi bu şekilde anlattıktan sonra müellifin cümlesine geri dönelim. Müellif ilk cümleyi nasıl kullandı? Diyor ki İ'elem bil ki rahimekallah. Allah sana merhamet eylesin. Ennehu muhakkak ki yecibu vaciptir. Buradaki vacipten maksat lugavi manası. O gelecek. Vaciptir. Aleyna üzerimize taallumu erba'i mesaile. Dört mevzu. Dört şey üzerimize vaciptir. Şimdi ne dedi? Bil ki Rahimek Allah. Allah sana merhamet eylesin. Şimdi burada müellif ne yaptı? İlimle, talimle duayı birleştirdi dedik. İlim öğrenmekle duayı bir arada zikretti. Alimler diyor ki burada bakın müellifin talebelerine, insanlara yumuşaklığına, rıfkatına delalet eder. Hiç böyle kolay kolay görüyor musun kitaplarda? Kitaplara adam başlarken diyor ki bil ki Allah sana merhamet eylesin. Böyle kitaba giriyor. Çok nadir bulamazsın. Az. Yani bak ne kadar böyle e, yumuşak bir usluple dua ile başlıyor kitabına bu da e, e, müellifin ahlakına delil eder diyor alimler bu laf şimdi rahimekallah. mesela İbn Faris rahmeti anlatırken rahime ekkökünden alınmış ya diyor ki ara walha walmiim aslon waheidun yadul ala riqat ve raafat ve atfe böyle ibareler kullanıyor diyor ki rahmet yani böyle tabiri caizse yumuşaklık naziklik böyle e, e, tatlı dil tatlı böyle yaklaşıma E, delalet eden bir lafızdır rahmet. Tabii bu Allah hakkında kullanıldığımız zaman böyle Allah'ın nazikliği falan böyle bir şey demiyoruz. Tamam mı? Bu Allah Azze ve Celle'nin kendi zatına hasta keyfiyeti. Şimdi Allah sana merhamet etsin diyor. Şimdi rahmet rahmet kelimesi kullanıldığı zaman tek başına rahmet kelimesi kullanıldığı zaman tek başına bu hem geleceği hem de geçmişi ifade eder. Rahmet Yani sanki ne demiş oluyor? Ee, yani Allah sana merhamet etsin dediğinde müellif şöyle demiş oluyor. غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا مَضَ وَوَفَّقَكَ وَأَصِمَكَ ف۪ي مَا يَسْتَقْبَلُ Allah senin geçmişlerini affetsin, yani geçmiş günahlarını affetsin, geçmiş halini affetsin ve gelecekte de seni muvaffak kılsın demek. Rahmet. Delil ne? Delil çok basit. Şimdi... Allah'ın senin geçmişteki günahlarını affetmesi ve gelecekte de seni muvaffak kılması. Allah'ın rahmetinden mi? Rahmetinden bitti. Bu kadar basit cevap. Şimdi bu hem geleceği kapsar hem de geçmişi. Neden? Bu duası. Neden? Çünkü Allah sana rahmet etsin dediğinde şu şu şu dönemlerde etsin, şu şu dönemlerde etmesin diye bir şey zikrediyor mu? Etmiyor. Umum kullanıyor. Mutlak olarak zikrediyor. O yüzden diyoruz ki biz rahmet tek başına kullanıldığı zaman bu geçmişi ve geleceği kapsar ancak rahmet ve mağfiret bir nasta bir nasta bir cümlede yan yana zikredildiği zaman mesela müellif deseydi ki Allah sana rahmet etsin ve mağfiret eylesin deseydi o zaman mağfiret burada geçmiş rahmet ise geleceği kapsardı. Bunun delili ne? Mağfiret neyle alakalı genel olarak? Geçmişteki ala evet. şeyle alakalı. Yani sen geçmişteki şeyinin başlanmasını istersin Allah'tan. Değil mi? Evet. E geriye ne kaldı? Gelecek kaldı. E rahmet de umum muydu? Umum. Evet. O da geleceği kapsadı. Tamam. Bu da fayda babından söyleyelim. Şimdi alıyoruz başa. Bil ki Allah sana merhamet eylesin. Ennehu muakkak ki yeji bu vâciptir. Yani elvucub huvel lüzum demek. Vaciptir yani lazımdır. Tamam. Vucub lüzum demek çünkü Allah şu dört şeyi öğrenmek üzerimize vaciptir. Dört mevzu. Tamam. Şu dört şeyi üzerimize öğrenmek vaciptir. Evet. Birincisi. Bu dört şeyden. <gülüyor> birincisi. Diyor ki el ilmu. ilim Birincisi el ilmu. Bilmek. Ama neyi bilmek? Onu açıyor. Diyor ki ma'rifetullah. Ve huve ma'rifetullah. Allah'a bilmek. Ve ma'rifetu nebiyihi. Ve nebisini bilmek. Ve ma'rifetu dinil islami. Bil edille. Ve İslam dinini ne yapmak? İslam dinini derileriyle bilmek. Tamam. Yazdın mı orayı? Bir şey yazdın mı oraya? Allah'ı bilmek. Zaten orada şey de var. Dört. Yani o Risale'de var zaten. Tamam. Tamam. 3 olmuyor mu? Ya? Hı? İslam bilmek, Allah'ı bilmek, Peygamber'i sabahsı bilmek. Bilmek. Tamam. Bu 3. Evet. Ama dör, toplam 4 şey var. O da Dönüşü neydi? Bu yolda sabretmek. Ha, şimdi o kitapta gelecek. Şimdi ama bizi ilgilendiren ney? İlim. Şimdi e, madem ki birincisi ilim, ilmin faziletine şöyle bir değineceğiz kısaca. Mesela Allah Kuranda ne ne buyuruyor? Hel yestu billedine ya la ya Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Şehidallahu ennehu la ilahe illa wal-mala'ketu ve ulul ilmi qa'iman bil-qist la ilahe illa wal-azizul hakim. Diyor ki Allah. Kendisinden başka ilah olmadığını, yine melekleri ve ilim sahipleri hakkı, adalet ayakta tutarak şehadet etmişlerdir ki Allah'tan başka ne yoktur? İlah yoktur. Yani hakkıyla ibadet edilen yoktur. Sonra da ne diyor? La ilahe illahe ve la hakim. Ondan başka ilah yoktur. Azizdir, hakimdir. Şimdi dikkat et. Allah Azze ve Celle bir şeye şehadet ediyor. Kendisinden başka ilah olmadığını. Yanında ne zikrediyor Allah Azze ve Celle? Melekler. Sonra ne diyor İlim ehli. Sübhanallah düşünsene bak Allah bin hasta kendisinin melekleri ve ilim ehlini yan yana zikrediyor. Bu da alimlerin ne kadar önemli olduğuna delil ve ilmin ne kadar önemli olduğuna delil bu ayet. O yüzden alimler diyor ki dikkat edin yani Sübhanallah ne kadar acayip. Burada Allah Azze ve Celle net bir şekilde değil mi? Net bir şekilde e, burada ilmin faziletine değiniyor. Şimdi buradan birkaç tane e, ilim ehlinden... E, ilim ehlinden şöyle e, nakil yapabiliriz e, şey hakkında ilmin fazileti hakkında diyor ki mesela e, e, e, e, Zuhri diyor ki selef alimlerimizden evet. ma abedallahu ma ma ubidallahu bi şeyin afdal minel ilim Allah'a ilimle amel etmekten daha faziletli bir şeyle amel edilmemiştir diyor. Bunu nerede söylüyor bunu? Hilyetül Evliya. Hı, Hilyetül Evliya'da li ebinehim ebinehimin. Tamam? Yine İmam Ahmed diyor ki, nerede söylüyor? Şer'un te'al iradat lil behuti. Bu behuti e Hanbeli fakihlerindendir. Kitabında İmam Ahmed'ten şunu nakle yapıyor. Diyor ki, talabul ilmi. İlmi talep etmek efdalul a'mal. Limen sahhat niyyetehu. Niyetini sahih tutanlar için amellerin en faziletlisidir diyor. Yine İmam-ı Ahmet el-adabu şer'iyye li-ibn-i mufle. İbn-i mufle tehambeli fakihlerindendir. Ne diyor? El-ilmu la ya'diluhu şey. Ilime denk hiçbir şey yoktur. Ee, evet o zaman bu birincisine ne dedik o zaman? İlim öğrenmek. Birincisi ilim öğrenmek. Sonra ikincisi amel etmek. O zaman Dikkat edelim musannife. İlk ilim diyor, sonra amel diyor. Demek ki ilim amel. amelden önce. İlim amelden önce. Bunda alimler arasında icma var. İlim amelden önce. O yüzden mesela eee mesela alimler <gülüyor> mesela hatta bunun hakkında beyit bile yazanlar olmuş. Diyorlar ki mesela ve alimun bi ilmihi lem ya'malan mu'azzabun min qabl ubbadil vesen Diyor ki ilmiyle amel etmeyen alim putlara tapan putlara tapanlardan daha önce azap olunacaktır. Putlara Bunu da mesela Ezzeddin İbn Rəslan bunu zikre diyor. En yani, sübhanallahcayib. Yani öyle bir nazım yapmış ki adam diyor ki ve alimun bi ilmihi lam ya'melan muazabun min qablu ve ba'delevasan. Böyle. Yani ilmiyle amel etmeyen alim İnmile amel etmeyen alim putlarda, putlara ibadet edenlerden denince diyor Asab e, görecektir. Hatta seleften bazı nakiller var. Mesela bunu bazı selef mesela şöyle zikretmiş. Mesela bunu İktidâül ilmi, i̇lmi ve'l Amel el-Kâtib el-Bağdadi, Kâtib el-Bağdadi İktidâül İlmi ve'l Amel'de zikrediyor bunu. Diyor ki selef, "Kunna nesta'inu ala hafzı'l hadisi bil ameli bihi." Biz e, e, hadisi amelle beraber ezberlemek için Allah'tan biz istianede bulunurduk. diyor. Yine mesela e, Fudayl ibn İyaz zikrediyor bunu. Tarihi demek için İbn Asakir'de geçiyor bu. Diyor ki la yazalul alim cahilan hatta yaamelu bi ilmihi. Diyor ki alim ta ki ilmiyle amel edinceye kadar cahil olmaya devam eder. Cahildir o aslında. Ee fa iza amila bihi kana amilan. Ee alimen. Bununla işte amel ederse o zaman alim olmuş olur. Tamam. Şimdi O zaman ne dedik ikincisi? Amel. amel. Üçüncüsü? Davet. davet. Dördüncüsü? sabır. Es sabrı alel ezafih. Peki dedik ki üçüncüsü davet. Değil mi? Evet. Şimdi. <gülüyor> davet de aynı şekilde vacip. O zaman önce bir insan öğrenecek sonra amel edecek sonra davet edecek. Evet. Allah Azze ve Celle bu ümmeti zikrederken ne diyor? bu ümmetin. Diyor ki: "Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawuna 'anil munkar, tut'minuna billah." Siz, i̇nsanlar arasında çıkarılmış en hayırlı ümmetsin. İyiliğe emreder. Değil mi? Ta'muruna bil ma'ruf diye. Ma'rufu emreder ve tanhawuna 'anil munkar. Ve münkerden nehy edersiniz ve tu'minuna billah. Allah'a da iman edersin. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben diyor ki: "Kul de ki: Hazihi sebeeli, bu benim yolumdur. Ed'u ilallahi ala basirah." Ben Allah'a davet ediyorum. Yine Nebi sallallahu e, Nebi sallallahu hadisinde Nebi sallallahu ne buyuruyor diyor ki edda'alü alel hayri kefa'ilehi. Hayrı yapan onu işlemiş gibidir. Üçüncüsü eddavetu ileyh. Buna davet edecek dedik. Bunu da delillerini zikrettik. Sonra dördüncüsü es sabru alel azafihi. Es sabru alel azafihi. Bu yoldaki eziyetlere sabretmek. Düşün ki bir insan ilim öğrendi. Bununla amel etti. Bununla davet etti başal ilim öğrendi amel etmedi. Evet. Caiz değil. Şimdi bunun delili gelecek. Bu insan ilim öğrendi, amel etti ama davet etmedi. Allah azze ve celle diyor ki: "Kul hazihi sebebi bu benim yolumdur eduhu ilallahi ala basira." Ben Allah'a basiretli bir şekilde Allah'a davet ediyorum. O zaman davet etmen lazım. Evet. Peki bir insan ilim öğrendi, amel etti ve davet etti. Yetmiyor yine. Sabretmesi lazım. Çünkü böyle devam edersen bir gün, iki gün sonra ne olur? Bu kesilir. Dördüncü bir de bu yolda sabredeceksin. Şimdi sabır ne demek? Sabır kelimesi lügatta el hapsu vel mena demek. El hapsu vel mena. Yani hapsetmek menetmek demek. Sabır kelimesi hapsetmek men etmek. Peki bunun yani sabra neden sabır demişler o zaman? Çünkü sabreden kişi haramlara düşmekten kendi nefsini men ediyor evet. ve sanki bir yerde kendi nefsini ne yapmış oluyor? Hapsetmek evet. iş oluyor. O yüzden sabır sabır diyor ki üç kısımdır. Şimdi ben bu üç kısmımızı zikredeceğim. Bana hangi sabrı zikredersen zikret, bu üç kısmın dışına çıkmaz yine. Evet. Birincisi, es-sabru, tabi İslam'ın istediği sabırdan bahsediyor. Es-sabru fi ta'atillah. Es-sabru fi mehârimillah. Ve an mehârimillah. Es-sabru alâ eqdârillâh. Böyle üçe ayırmışlar. Bir, Allah'a itaatte sabretmek. İki, masiyetlere düşmemekte sabretmek. Üç de Allah'ın kaderine, yazmış evet. olduğu kadere sabretmek. Şu şeyi bir kapatayım. <gülüyor> tamam. Evet. Şimdi o zaman bu dört şey bak müellif bu dört şeye ne delil veriyor? Diyor ki bu dört şeye var delili. "Kavlühu Teala." Bu zikrettiğimiz, bu zikrettiğimiz dört şey Allah azze ve celle'nin şu kavle delildir. Asır suresini veriyor. Şimdi bu asır suresini tek tek ele alıp tahkik edeceğiz inşallah. Göreceğiz ki bu asır suresi delil. Bu asır suresi delil. Şimdi Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Diyor ki vel asır. Asra yemin ederim ki. İnnel insanı lefî khusur. İnsanlar neydedir? Hüsrandadır. İllellezîne âmenu. Ancak iman edenler ve amilus salihati ve salih amel işleyenler ve tevaasav bil hak hakka tavsiye edenler ve tevaasav bisavr ve sabrı tavsiye edenler hariç. Şimdi bakalım. Bu dört şey ayetin neresinde var? Şimdi birincisine dedik ilim. Peki bu ilim nerede? Bak şurada. Diyor ki il ancak amenu iman edenler. İşte burada. Bilin yok olan bir şey ortada olmayan bir şey iman edilir mi? Evet. Bilinmeyen bir şey iman eder mi? Yani iman edenler amenu ya, alimu demek. De ya? ya iman edenler bilenler demek. Evet. Neden? Bilmediğin bir şeye iman eder misin? Evet. Bilmeyen bir şey yoktur zaten. O zaman ilim kısmı burada. Aminu kısmında. Peki ikincisi ne dedik? Amel. O nerede? Hemen devamında. Ve amiru salihat. Ve salih amel işleyenler diyor Allah. Bak ikinci. Sonra davet ne yapacak? Davet edecek. Bu ayetin neresinde? bil bilhakkı kısmında. <gülüyor> hakkı tavsiye edenler. Demek ki davet edeceksin hakkı. Anlatacaksın. Sabır. Ayetin sonunda. Vetevasav bil sabır. Sabrı tavsiye edenler. Şimdi bu ayetin kısaca başına alalım. Başına dönelim. Bunu ufaktan bir tefsir edelim inşallah. Işte. Şimdi, burada vel asr diyor Allah Azze ve Celle. Hemen bu tahtaya yazayım bunu. Şimdi vel asr. Vel asr. Tamam mı? Aynı vel asr. Asrı yemin ederim. Şimdi buradaki vav harfi, kasem harfi. Arapçada kasem harfi kaç tane? Üç. Vav, b, t. Vallahi billahi tallahı diyorsun. Tamam Şimdi burada vel asr. Vellahi Allah'a yemin ederim. Vel asri asra yemin ederim. Vel ka'beti ka'be'ye yemin ederim demek. Tamam mı? Vel Kur'an'i Kur'an'a yemin ederim demek. Tabi Allah'tan gayesine yemin edilmez o ayrı. Şimdi. Vel asr. Asra yemin ederim ki. Şimdi buradaki vav kasem harfi. Vel asr muksembihi. Kendisiyle kasem edilen şey demek. Şimdi Allah asra kasem ediyor. Şimdi. Ehli sünnet alimleri diyor ki. Ayetlere ve naslara baktığımızda Allah azze ve celle mahlukatından dilediğine yemin eder. Ancak mahlukatı Allah'tan gayrısına yemin edemez. Allah'tan gayrısına <gülüyor> yemin edemez. O yüzden e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men kane yahlif falyahlif billah. Kim yemin ederse Allah'a yemin etsin. Başka bir rivayette men halefe bi gayril lahi faqad kethara au esrek. Kim Allah'tan başka yemin ederse şirk koşmuştur veya küfre Küfür, küfür etmiştir veya şirk işlemiştir. Şirke girmiştir. Tamam mı? Evet. O zaman mahlukatlar Allah'tan gayrısına yemin edemez. Ancak Allah mahlukatından dilediğine yemin eder. Evet. Ancak alimler diyor ki bak sakın biz Allah mahlukatından dilediğine yemin eder derken sakın bunu normal bir yemin olarak anlamayalım. Allah mahlukatından birisine yemin ediyorsa o yemin ettiği mahlukatın azametine delalet de eder. Çünkü Allah öyle bir azimdir ki düşün ki bir şeye, bir mahlukatı itibar alarak ona yemin ediyor. Bu on mahlukatın azametine, zeytuna yemin ediyor. Çin'e yemin ediyor. Allah Azze ve Celle asrı yemin ediyor. Bunların hepsi o mahlukat yemin ettiği o şeylerin azametine eder. Şimdi asır ki Allah asrı yemin etmiş. Peki burada asr neyi? Burada alimler ihtilaf etmişler. Müfessirler özellikle ihtilaf etmiş. İbn Kesir farklı söylemiş, İmam Taberi farklı söylemiş. Şimdi bazıları demişler ki el asr ikindi vakti. Hu vel aşi ve hu ahirun nahar demişler. Yani asr burada aşi demek. Aşi ne demek? akhirun nahar. Yani gündüzün sonu. Bu da ne demek bizim Türkçe'de? İkindi vakti. Bazıları diyor ki Allah burada ikindi vaktine emin etti. Bazıları da diyor ki hayır. Buradaki asırdan maksat bizim bildiğimiz asır var ya. Bir asır diyoruz ya. Mesela 100 senelik kısım dilimi. Bir asır. Kastı budur diyorlar. Bazıları diyor ki el asru ve deher. Ki bu in, en son söylediğim yani zaman. Bazıları diyor ki asır zaman yani zamanın tümü. O zaman çeşitli gün, çeşitli ne var? Görüşler var. Bu en son söylediğim görüş yani dehre kabul eden bütün zaman. Bunu İmam Taberi kabul ediyor ki Allahu Alem raci olan görüş de bu İmam Taberi'nin görüşü. Yani Allah burada zamanı yemin ediyor. Asre yemin ederim yani zamana yemin ederim. Dehre yemin ederim. Neden? Şimdi Üç şey söyledik. Dedik ki mesela ikindi vakti bir asır ve zaman. Peki, Peki bu ikindi vakti evet. asrın içinde mi? Evet. Peki zamanın bütünü asrın içinde mi? Değil. Zamanın, ha, zamanın bütünü asrın içinde değil. Ama bu ikisi hepsi dehrin içinde mi? Değil mi? Zamanın içinde mi? ikindi ve bu yüz sene mesela. Evet. Hepsi zamanın içinde mi? İçinde. O zaman bu zaman madem ki kuşatıcı ve hepsini kapsıyor. Umum ifade ediyor o zaman İmam Taberi diyor ki bunun tercih edilmesi daha çok böyle ön planda olmuş oluyor. O yüzden diyoruz ki Allahu alem buradaki maksat Allah azze ve celle'nin asırdan maksadı dehr. Evet. Değer. Peki dedik ki Allah yemin ettiği zaman azim olan bir şey yemin eder. Peki bunun azameti ne gibi bir şey olabilir? Bunun azameti. Ne gibi bir şey olabilir? Bakın alimler diyor ki insanın ölümü, yaşamı, namazı, cennete cehenneme gireceği, cennete mi girecek? Cehenneme mi girecek? Ölümü, doğumu, evlenişi. Evet. Allah'a ibadeti, Allah'a şirki. Evet. Bütün hayatı neyin içinde vuku buluyor? Hepsi evet. zaman. Zaman içinde vuku buluyor. İşte bütün bu şeylerin zaman içinde vuku bulması zamanın azametine delalet eder. O yüzden bakın Allah demek ki azim bir şeye ancak yemin eder diyor alimler. Sonra devam edelim ayeti. Diyor ki الْا İnsanlar hüsrandadır. Hangi insan? Buradaki eliflam, cins ifade eder. Biz Akif'te'l-Vasiyede de ne dedik? Eliflamın manaları var. Yani insandan maksat insan cinsi. Yani bütün insanlar. Sadece ayetin burasına kadar sadece burasını itibar alsan bunun içinde peygamberler de dahil. Bunun içinde sıddıklar, şehitler, salihler de dahil. Fasıklar, kafirler, münafıklar da dahil. Hepsi hüsrandadır. Ayetin burasına kadar baktığında. Ancak Allah Dört esnaf zikrediyor, yani dört sınıf zikrediyor. Evet. Ne yapıyor? Bunları müsvedsnaklıyor. İlla diyor, işte ancak bunlar hariç. Ne onlar? Şimdi önde diyor ki hüsranda. Hüsran ne demek? Alimler hüsranı şöyle tarif ediyor: Diddir rebe. Karın, kazancın zıttıdır hüsran. İnsan dünyada ve ahirette de kazançla şey arasındadır. Değil mi? Ya kazanca gidecektir, evet. ya da zarara gidecektir. Burada lefih husur hüsrandadır. Tamam mı? Dünyayı da kastediyor, ahireti de kastediyor. Evet. Yani ahiret yolunda ya insan hüsrandadır, bir de dünyada da hüsrandadır. Ancak Allah'ın istisna kıldığı Hüsur. kişiler, müstesna kıldığı kişiler hariç. Bu müstesna kıldığı kişiler de iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Şimdi burada alimler bir işgal zikrediyor. Şimdi amel, biz ehl sünnet olarak iman nasıl tarif ediyoruz? Diyoruz ki iman. Değil mi? E, Tasdikun bil kalp. Kalp ile tasdik etmek. Evet. Değil mi? Kavlun bil lisan. Lisan ile söylemek. Evet. Ve amelun bil cevarih. Azalar ile amel etmek. Evet. Ancak Hammad ibn Ebi Süleyman bu Hammad ibn Ebi Süleyman büyük selef alimlerimizdendir. Adam fakihdir, alimdir, allamedir. İlk işte bu bidat kavli, muhdes kavli çıkaran odur. Ameli imanın dahirini, al e, haricini almıştır. Ameli imandan Ebu Hanife de zaten bunu kimden alıyor? Hocası Hammad bin Ebi Süleyman'dan alıyor. Ebu Hanife de bunu Hammad bin Ebi Süleyman. Hocası. Tabii. Hocası. Onu takip ettiği. Evet. Tamam mı? Hammad bin Ebi Süleyman'dan alıyor. Ebu Hanife de bunu. Ne yapıyorlar bunlar? Diyorlar ki ameli imandan yüz değildir. Ancak Allah bunlardan razı olsun. Şimdi bunlar alim, allame. Tamam bu hataları bu hatalarını yapmışlar bunlar. Hiçbir zaman da ehli sünnet Bunları kendilerinden sonra gelen Ehlü Sünnet alimlerimizde hiçbir zaman bu hatalarından dolayı bunları Ehlü Sünnet'in dışına çıkarmamışlardır. Ama bu bu mevzuda demişlerde Ehlü Sünnet'e muhalefet ediyor. Hı hı. Çünkü hani tamamiyle böyle şirke götürecek şeyler dışında böyle bir insanı bir hatasından dolayı Ehlü Sünnet'in dışına çıkarmak zulüm olur ki böyle büyük alimleri. Şimdi bunlar bak. Bunlar hani o kadar Kur'an ve sünnete mütemessik insanlar ki heva ve heveslerinden veya kelamlar, kelam felsefeden dolayı yani bu türlü batıl istidlallerden dolayı bu sonuca varmamışlar. Bilakis Kur'an'dan ve sünnetten istidlal etmeye çalışmışlar. İştahat etmişler ve bu sonuca varmışlar. Ama hata. Şimdi Ebu Hanife ve Hamad İbni Evli Süleyman ve bunların eshabı işte bu asıl suresi ve buna benzer ayetleri delil getirerek bu istilale varıyorlar. Şimdi biz diyoruz ki amel imandan mücerdir. Aynı şeydir bunlar. Ama diyorlar ki onlar bakın asr süresinde bu ayetten anlaşılacağı üzere amel imandan cüz değil. Amel imanın en fazla kemalindendir. Yani şimdi Allah azze ve celle ne buyuruyor? Hatta iman edenler ve salih ameli işleyenler. Şimdi ben iki kelime kullanacağım. Türkçe. Bu iki kelimeyle mevzuyu anlamak için, bu iki kelimeyle ayrı ayrı iki cümle kuracağım. Şimdi kelimeleri aynı Ama cümle kalıp olarak farklı. Tamam mı? Şimdi önce iki kelime yazalım. Birincisi simit. İkincisi susam. Tamam mı? Şimdi bu iki tane kelime. Bir simit, iki susam. Şimdi bununla iki tane ayrı kalıp cümle kuracağız. Tamam mı? Diyorsun ki simit ve susam gördüm. Simit ve susam gördüm. Bu bir cümle mi? Evet. Cümle. Bir de diyorsun ki susamlı simit gördüm. Susamlı simit <gülüyor> gördüm. Şimdi bu Arap dilinde de yakındır buna. Şimdi mana olarak bunlar ayrı mı yoksa aynı mı? Ayrı. Ayrılır, değil mi? Neden? Şimdi ne fark var? Şimdi sen dediğin zaman susam ve, bak araya ve koyuyorsun. Susam ve. Şey Simit ve susam gördüm. Evet. Yani burada bir tane simit var, burada da bir tane e, susam var. Bunlar ayrı ayrı şeyler. Birbiriyle bir alakası yok. Ama desen ki susamlı simit gördüm. Bunlar birbirine dahil bir parçayı oluşturmuşlar. Evet. Şimdi Allah amelli iman mı diyor bu ayette? Amelli iman işleyenler mi? Veya yani ne buna benzer bir lafız mı kullanıyor? Yoksa iman ve salih amel mi? Ayrı diyor. Ha işte Hamad bin Ebi Süleyman, Ebu Hanife ve bunların eshabı bu tip ayetleri alarak diyorlar ki bak Allah ameli imandan ayırmış V harfiyle. Bu V var ya amenu ve amilu salihati evet. Türkçe'deki V demek bu işte susam ve bak buradaki V bisküvit veya susam ve simit gibi. Evet. Diyorlar ki işte Allah ameli imandan ayırmış. Ve o zaman eğer Allah amel imandan cüz olsaydı Allah iman edenler demesi lazımdı sadece. Ve içinde zaten bunun ne vardı? Amel vardı. Allah'ın ameli imandan vav harfiyle ayırması bakın vav harfiyle ayırması, buraya önem gösterin vav harfiyle ayırması amelin imandan ayrı bir şey olduğuna delalet eder. Çünkü diyorlar, el aslu fil atfi el mugayere. Atıfta asıl olan nedir? Mugayeredir. Yani atıf ne demek? Bir şeyi bir şeye atfediyorsun. Diyorsun ki, susam ve bisküit. Yani bir şeyi bir şeyden vav ile ayırıyorsun mesela. Böyle de bir daha kaba bir tabirle. Bir şeyi bir şeyden vav ile ayırdığın ve ile ayırdığın zaman v'nin öncesiyle ve v'nin öncesiyle v'nin sonrası ayrı ayrı şeylerdir demek. Tamam mı? Aynı susam ve bisküvit. Susam ve bisküvitin arasında ne girmiş? V. V'den önce ne var? Susam. V'den sonra bisküvit. İkisi ayrı şeyler. İşte aynı da böyle. Arap dili edebiyatında da böyle. Vav Mugayire ifade eder. Kendisinden öncesiyle sonrasını birbirinden ayırır. Diyorlar ki Allah'ta Kur'an'da imanla ameli ne yapmış? İmanla ameli birbirinden ayırmış. O yüzden diyorlar ki iman edenler ve salih amel işleyenler. Şimdi biz diyoruz ki tamam. Sizle biz ittifak ediyoruz. Asıl olan nedir? Amelle iman birbirinden amelle iman birbirinden ayrıdır demiyoruz biz sizle. Biz diyoruz ki amel imandan cüzdür. Ama sizde şu kaydede ittifak ediyoruz. Vav, buradaki ve aslen mugayrı ifade eder. Ama aslen her zaman değil. İşte evet. sorun orada. Yani Allah bir şeyi bir şeyden ayırıyorsa illa ayrıdır manasına gelmiyor her zaman. İlla ayrıdır manasına her zaman gelmiyor. gelmiyor. Şimdi buna Kur'an'dan örnekler veririm. Şimdi, bak Allah Kur'an'da buyuruyor ki Men kâne aduven lillah, kim Allah'a düşman ise, ve melaiketihi, ve meleklerine düşman ise, ve rusulihi, ve resullerine düşman ise, ve Cibril, ve Cibril'e düşman ise, ve Mikael, ve Mikael'e düşman ise, fe inna Allah, ve Allah aduvun lil kafirin, kafirlerin düşmanıdır. Şimdi bu ayete bakalım, tek tek alalım. Diyor ki kim Allah'a, değil mi Allah, ve meleklerine Sonra bak hep araya ve koyuyor. Ayırıyor şimdi birbirine. Şimdi Allah ve meleklerine dedi. Allah melekler ayrı ayrı şeyler. Doğru mu? Ayrı ayrı şeyler. Evet. Resullerine. Ve resullerine dedi resullerine. Peki. Resul de meleklerden ayrı bir şey. Değil mi? Ve. Sonra. Ve Cibril'e dedi. Sonra ve Mikale. Şimdi. Burada kaç şeyi ayırdı? Allah. Ve melekler. Ve resuller. Değil mi? Ve Cibril ve Mikail. Mikail. Peki Allah ne dedi? Allah ve melekler sonra ve Cibril ve İsa. Peki Cibril ile Mikail meleklerden değil mi? Evet. Meleklerden. Şimdi Allah burada Cibril ile Mikail'i meleklerden ayırdı diye bunlara melek değil mi diyeceğiz? Diyebilir miyiz? Var mı böyle bir şey? Yok. Yok. Güzel. O zaman demek ki Allah bazen Kur'an'da bir şeyi bir şeyden ayırdığı zaman bu illa ayrı ayrı, ayrı şey olduğunu göstermez. Çünkü bazen Ne diyor alimler? Bazen yu'tafu şey'i ala şey'i li ehemmiyeti. Bu tefsirde kaydedilir. Bu çok önemli. Evet. Bazen bir şey bir şey diye atfedilir. Yani bir şey bir şeyden ayrı zikredilir ehemmiyetinden dolayı. Çünkü Cebrail'e özel bir düşmanlıkları vardı. Evet. Değil mi? Yahudilerin hatta mesela tabiri caizse hani bu şimdi onlara vurulmaz da misal. Mesela şu anki günümüzdeki rafizlerin bile... Var Cebrail'e düşmanı. İşte bir fırkaların işte Allah alıya indirecekti de vesaire. Heh, e, vahyi şaşırdı Cebrail gitti Muhammed'e indirir-i O da çıktı Allah özür dedi. Allah dedi benim ahdim bir daha dönmez. Madem ki onu indirdin kalsın vesaire. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Tam bunlar aşırılar ama herkes bütün şialara vurarak bunu zalim zülm edemeyiz. Tamam? Adaletli olmak lazım. Evet. O şiaların, rafizilerin aşırı kısımları. Bunu söyleyeyim de tamam. Evet. Mesela şu günümüzdeki caferilerle, maferilerle falan bulamazsın. Evet. Şimdi başka örnek verelim. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Hafizu ala salavati ve salatil busta. Namazlara ve orta namaza dikkat edin. Önem gösterin. Şimdi namazlara Yok. ve orta namaza. Peki evet. Allah namazlarla neyi ayırdı? Orta namazı. Evet. Peki orta namaz ne? İkindi namaz. İkindi namaz. İkindi namaz. Tamam. Şimdi 5 görüş söylenmiş Orta namaz hatta 6 görüş söylenmiş Kimi demiş ki bazı halimler Fıkıhta bunu tartışacağız delillerinin hepsinin Kimi demiş ki sabah namazı Kimi demiş ki öğle namazı Kimi demiş ikindi namazı Kimi demiş akşam namazı Kimi demiş yatsı namazı Kimi demiş cuma namazı Tamam mı? Ayırmışlar yani Ama Allah'a emanet yani Delillere baktığımız zaman Allah Resulü açık bir şekilde diyor ki e, Salatul asır sonra ve salatul usta diyor hadiste İkindi namazı diyor sonra Orta namaz diyor ona bir vasıf koyuyor Allah Resulü Yani burada Allah diyor ki orta namaza dikkat edin. Neymiş orta namaz? İkindi. Peki Allah namazlara dikkat edin dediğin zaman bunun içinde ikindi namazı girmiyor mu? Evet. Giriyor. Peki şimdi ve orta namaza da deyince şimdi bu orta namaz namazlardan değil mi? Namazlardan. Demek ki Allah bir şeyi bir şeyden ayırıyormuş. İlla bu şey ayrı olduğunu göstermez. Onun ehemmiyetini gösterir. Yani ikindi namazının burada ehemmiyetine bir de atıf var. Anlatabiliyor muyum? Yani çok mesela... Ee... Tenezzelul melaiketi ve ruh. Melekler ve ruh. Kim burada ruh? Ceb Cibreel aleyhisselam. Bak ne yaptı? Melekler ve ruh dedi Allah Azze ve Celle. Çok var. Anlatabiliyor muyum Kur'an'dan? Ha. O yüzden biz diyoruz ki bunlara reddiye verirken diyoruz ki tamam. Aslında vav bu aradaki v harfleri atıf ifade eder. Yani mu şey mugayere ifade eder. Ayrılık ifade eder. Ama her zaman değil. Şimdi biz o zaman neyi ispatladık bunlara? Allah bazen bir şeyi bir şeyden ayırır. Allah'a ihlal. Ama bu ayrılması illa e, e, ayrı olduğunu göstermez. Laf sen ayırmıştır orada. Ama buradan kurtulmuyoruz ki. Çünkü yeni bir şey çıkıyor gündeme tamam. Allah bazen bir de sayabilir ayrı da sayabilir ama burada hangisi? İşte biz de diyoruz ki o zaman burada şimdi muhtemil mi? Muhtemil değil mi burada? Şimdi muhtemil. Evet. İşte bu burada muhtemil. O zaman diyoruz ki biz ne yapalım? Bunu anlamak için başkana aslara bakalım. Evet. Gel sadece bununla yetinme. Başkan aslara da baktığımızda amelin imandan olduğu açık ve net ortada. Evet. Onu ileride münakaşa ederiz zaten ama kısaca işte Allah Kur'an'da namazı dahi iman diye isimlendiriyor. Evet. İmanı cüzlere bölüyor. Bunlardan bir tanesini ne diyor? Yoldan eziyet verecek şeyleri evet. izale etmek, kaldırmak. Evet. Değil mi? Bu da amel. Evet. Hem de amelin en düşüğü bile bunu imandan bir cüz olarak gösteriyor. Tamam? Şimdi alimler, ada, e, alimler o zaman diyorlar ki şeyi bir şey var mesela kısımları var cüzleri. Mesela ne gibi? Şimdi bir şeyin cüzleri vardır. Mesela imanın cüzleri. İşte ne? Kalp. Değil mi? Başka dil. Başka aza. Şimdi bu cüzler. Şimdi buradan üç, bir, bir ta, bu cüzlerden bir tanesini ayrı zikletmiş. Hangisi burada? Aza'lar ile amel. Değil mi? Diyebiliriz mesela. Peki aslında azalar ile amel Biraz eksik olur. Ama diyelim ki burada bunu bu şekilde alalım. Alimler buna ne ismi vermişler? Bir şeyin cüz'ünün küllüne atfı. Yani burada külli bir şey var. Onun cüz'ünü de atfediyorsun. Evet. Ama Allah-u Alim Şeyh Yusuf el-Gafis istiyor ki bu tabir iyi değil. Yani diyorlar ki biz burada ne deriz? Amel ile iman zikredildiği zaman yani, yani iman kalbi amelleri kapsar. Kalbi amelleri kapsar. Kalbi inancı kapsar. E, şeyde e, az e, şeyde ameller de zahiri amelleri, cevarih amellerini kapsar. Allahu alem. E, böyle bir tabir var. Sonra devam ediyoruz kaldığımız yerden. Buraya kadar anladık mı? Buraya kadar anladık. Ha bir de burada alimler şuna dikkat çektiriyor. Hani diyor ya iman edenler ve salih amel işleyenler sonra da ne diyor ve hakkı tavsiye edenler. Şimdi burada tevaasi tefaale babındandır. Bu bir Arapça kalıp. Tefaale kalıbı müshareket ifade eder. Yani karşılıklı hakkı tavsiye etmek. Yani birisinin birisine etmesi değil. Karşılıklı hakkı tavsiye etmek. O yüzden meallerde de böyle çevrilmesi her zaman daha uygun. Karşılıklı hakkı tavsiye etmek demek. Tamam mı? Evet. Ee, sonra İmam Şafii Rahimullah. İmam Şafii Rahimullah ne diyor? لَوْمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ هُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِهِ اِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ hum. O zaman birbirlerine demesi doğru. Sizi itaat eder mi? Meallerde. Tabi tabi doğru tabi canım. Şa İmam Şafii Rahimahullah. Ha bir de aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Şimdi diyoruz ya Allah bazen bir şeyi bir şeye atfeder ehemmiyetinden dolayı. Bak şimdi örnek verelim. Allah Kur'an'da Fatiha suresinde hepimizin bildiği bir örnek. Ne diyor? İyâkena abdu ve iyâkenestayin. Yalnızca sana ibadet eder ve senden yardım dileriz. Şimdi Allah ibadetle yardım istemeyi ayırdı duayı. Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım ederiz. Evet. Şimdi bir Sofi gelse bize desek, ki, bir Sofi bize gelse desek, ki, bak Allah'tan gayrısına ibadet etme desek biz Sofi'ye. Mesela bir tane Sofi'yi Allah'tan gayrısına ibadet eden, Allah'tan gayrısından yardım isteyen bir insan. Biz desek ki Allah'tan gayrısına ibadet etme. Desek, ki, ben Allah'tan gayrısına ibadet etmiyorum ki dese. Biz ona desek ki, olur mu canım sen şeyhinden yardım istemiyor musun? Gücü yetmeyeceğin noktalarda, evet. Mesela Şeyh'in Ankara'da sen buradasın. Bundan yardım istiyorsun. Bunu yapıyor musun? Yapıyorum. Peki bunu ibadet etmiş olmuyor musun? Dese ki sana hayır. Sen ona ne dersin? İbadet etmiş olursun. Çünkü neden? Dua ibadet. Evet. O da sana şu ayeti delil getirse. Senin ona getirdiğin ayeti delil getirse. Şimdi Sen ona reddiye vermek için hangi ayeti delil getiriyorsun? Yalnız sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim. O da sana reddiye vererek aynı ayeti delil getiriyor. Evet. Getirebilir. Nasıl? Diyecek ki bak Allah ayırmış. Şimdi <gülüyor> subhanallah. ilim acayip bir şey. Sen şimdi bir adama reddiye getiriyorsun. Biz hep devamlı sohbetlere getirdiğimiz bir reddiye var. Diyoruz ki yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim. O zaman Allah'tan gayrısından yardım dileyemezsin. Bir de ekstra bir şey daha söylüyoruz. Dua ibadettir. Sen Allah'tan gayrısından yardım dilersen ona ibadet etmiş olursun. O da sen diyor ki delil. Biz de diyoruz ki yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim. O diyor ki olur mu canım asıl bu delili ben getiriyorum. Sana. Neden? Çünkü... Dua ibadet değil. Neden? Allah ibadetle duayı ayırmış birbirinden. Bak, yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim. Evet. Demek ki yardım dilemek ibadet değil. Tamam mı? O zaman ben alttan gayesinde ibadetmiyorum diyecek şimdi bu adam. Tamam mı? Ha, biz onu iki türlü yaklaşırız. Ya tamam hadi duayı ibadet demeyelim desek bile senin gibi. Sonuçta Allah demiyor mu? Yalnızca senden yardım evet. dileriz. Tamam mı? O da sana şöyle bir hediye getirdi. Yalnızca kelimesi burada nerede? Evet. Şimdi bak. Ha bunu tabii Türkiye'de bulamazsın mı tartışacak Sofi? Dedim ya, Türkiye'deki hadis inkarcıları ilimden habersiz hadis inkarcıları. Sofiler ilimden habersiz Sofiler. Ne bileyim, mutezileler ilimden habersiz mutezileler. Türkiye böyle bir ortam. Ama dedim şimdi bu Sofi azılı bir Sofi yurt dışında. Sana böyle yaklaşıyor. Sen dedin ki, tamam kardeş hadi. Diyelim ki... Yardımı ibadet saymayalım şimdi. Mesela senin mantığına bakalım. Sonuçta yine Fatiha'ya baktığında yalnızca senden ibadet demiyorum. Bu sefer sana böyle yaklaşacak. Cekin yalnızca kelimesi nerede? Kelime olarak yalnızca yok. Ancak belagat olarak, Arap dili edebiyatı ilimi olarak orada yalnızca kelimesi var. Evet. Tamam Bir şey bir şeyden evet. önce gelmesi lazım. O Sonra gelmiş bu hası ifade eder. Evet. Bu tefsirde bir kaydı. Böyle yaklaşırsın adama velhasıl. Ama bizim elimizde net bir rivayet var zaten. Dua ibadettir. O ayrı bir mevzu. Evet. Tamam mı? du'a. El bunu da anlayalım. Yani bunu neden örnek verdim? Allah Kur'an'da diyor ki bak e, yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım ederiz. Şimdi yardımı ibadetten ayırmış mı Allah? Evet. Peki yardımı ibadetten ayırdı diye yardım istemek yani dua etmek ibadet değil mi diyeceğiz? Diyemeyiz. Demek ki Allah öneminden dolayı bazen bir şeyi bir şeyinden ayırır. Çünkü açık ve net rivayet de var ki bizim elimizde. Evet. Değil mi? duanın ibadet olduğu net bir ayet var bizim duanın ibadet olduğuna dair. Kâl Rabbukumud'ûni estecib lekum innellezîne yestekbirûne an ibâdeti seyedûne cehenneme dâhiren. Allah dedi ki Kâl Rabbukumud'ûni estecib lekum. Bana dua edin duanızı ne yapayım icab edeyim Benden bana ibadetten kibirlenenler cehenneme girecek. Bak ne diyor Allah. Bana dua edin duanızı kabul edeyim. Bana ibadetten kibirlenenler cehenneme. Duaya ne isim verdi? Ibadet evet. Bak. Bana dua edin duanızı kabul edeyim. Bana da ibadet etmekten kibirlenenler diyor. Yani evet, bana dua. dua etmekten kibirlenenler cehenneme girecek. Evet. Başka naslar da var. Onlar böyle e, ilerledikçe inşallah onlar gelecek evet. tamam Şimdi dedi ki İmam Şafii ne diyor? "Lev ma enzel Allah hucce ten ala halqihi illa hadihi's surete kafetum. Eğer Allah azze ve celle kullarına <gülüyor> bundan başka hüccet indirmiş olmasaydı, bundan başka hüccet indirmiş olmasaydı bu onlara ne yapardı? yeterdi. Şimdi Subhanallah yine e, aklıma bir şey geldi. Oraya da değinim çok önemli. Bunu Şeyh Useymin istidlal ediyor. Ben o ayeti bulayım hemen. <gülüyor> yani Subhanallah ben bunu ilk duyduğumda Allah şahit var ya. Yani çok tüylerim diken diken oldu ya. Böyle şimdi bak. Allah bu sabra dönüyorum. Şimdi sabır birincisi amel dedik. Şey ilim, ikincisi amel, üçüncüsü davet, sonra sabır. Şimdi bu sabır bu sabır e, göstermemize eee eden birçok e, rivayetler var. Mesela bunlardan bir tanesi Allah Kur'an'da ne buyuruyor. Velakat kuzibe rusulun min kablik. Senden önceki resuller ne oldu? Yalanlandı. Değil mi? Fe sabaru ala ma Bu yalanlanmalarına bunlar ne yaptılar? Sabrettiler. Ve uzu ve eziyet de gördüler hatta etahum nasna ta bizim yardımımız onlara gelinceye kadar. Şimdi İbn Ussémin bir ayet getiriyor. Çok acayip bir şey. Bu İnsan Suresinde, Sübhan, çok acayip. Diyor ki, bak şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Dikkat edelim onu inşallah. Diyor ki, inna nahnu nazzelna aleikalikur'anetinziyle. Biz sana Kur'an'ı indirdik. Bak, biz sana Kur'an'ı indirdik. Şimdi sen, şimdi devamını okumuyorum. Şimdi birazdan okuyacağım. Sen bu devamında ne beklersin diyor İbnü's-Semin. Şunu bekle, şunu beklemen lazım, değil mi? Kur'an şifaha, Kur'an hidayet, Kur'an, değil mi? Bir önder, önder rehber. Hani evet. Kur'an Kur bizim hayatımız. Kur'an'a Allah ruh ismi vermiş ya. Değil mi? Evet. Kur'an'a ruh ismi vermiş. Neden? Çünkü insanın hayatı ruhtur ya. Yani insanın hayatı da ancak Kur'anla hayat bulduğu için Kur'an'a ruh ismi vermiştir diyor Allah'a şey alimler. Evet. Şimdi diyor ki biz sana Kur'an'ı indirdik. Peki madem ki Kur'an bu kadar özel, bu kadar güzel, bu kadar büyük bir şey. Allah'ın sonra şöyle demesi lazımdı gibi senin zihninden geçiyor değil mi sanki? Haşa yani sen onu bekleyebilirsin Allah'tan. Biz sana bu Kur'an'ı indirdik. Sen işte şükret, sevin, müjdele buna benzer bir şeyler beklerdin değil mi şans şimdi? Ama bak Allah devamında ne diyor? Sübhanallah. Diyor ki biz sana Kur'an'ı indirdik. Fasbirli hükmü Rabbim. İşte Rabbinin bu hükmüne sabret. Düşün ya. Yani sen burada halbuki ne beklerdin mesela? İşte indirdik çok sevin değil mi? Takla at ya. Yani bu kadar büyük bir şey tabi olduğunda ebedi huzura kavuşacaksın, cennete kavuşacaksın bir kitap bu. Ama ne diyor Allah devamında? Diyor ki inna nazzalna inna nahnu nazzalna aleyke'l-kur'ane tenzila. Biz sana bu Kur'an'ı indirdik. Fasbiru bi'l-hukm Rabbek. İşte Rabbinin bu hükmüne sabret. O yüzden biz bu Kur'an'a uyacaksak, bu Kur'an'a tabi olacaksak mutlaka bir noktada eziyet, bir yerlerde eziyet, sıkıntı göreceğiz bu kaçınılmaz. Şimdi dedi ki İmam Şafii ne diyor? "Lev ma enzel Allah hücceten ala halki illa hadi suretu lekeftum." Şimdi aleviler diyor ki burada Muhammed bin Abdülvehab'ın selefe fehmine ve selefin fehmine ve selefin anlayışına ve selefin selefe bağlılığına delalet eden bir lafızdır diyor bu. Ne yapmış? Bu dört tane şey zikrediyor bunu asır suresiyle teyit ediyor sonra diyor ki İmam-ı Şafii de böyle demiştir. Sonra şimdi birazdan da İmam Buhari'ye getirecek. Yani alimler İspanya'da bakın ne kadar önemli bir şey. Yani bir alimin kavliyle de kendini desteklemek. Sanki burada ne demiş oluyor Muhammed bin Abdurrah? Bakın kardeşler ben burada tek başıma değilim. Bu benim mücerret fehmim değil. Ben geçmiştekilerimin fehmine tabi oluyorum. Şimdi İmam Buhari kim? Hu Ebu Abdullah Muhammed bin İdris İbnü'l Abbas İbn Osman İbnü'ş Şafii El Haşimi El Kureyşi. Tamam. Burak Hazre'de doğuyor. 150'de 204'te Mısır'da vefat ediyor rahimehullah. Şimdi, e, burada bak ben şeyi göstereyim. Ben bu İmam Şafii'nin bu kavlinin nerede olduğunu bir türlü bulamıyordum. Sonra bunu Şeyh Kasım'ın usulü silah karşılaştım. Sonra da kaynağını, asıl kaynağına müracaat ettim ve gördüm. İmam Şafii'nin aynı bu lafızda, aynı bu lafızda kullanıldığı bir yere denk gelmedim. Ama mana olarak evet. kullanıyor bunu. Bunu nerede kullanıyor? İbni Kesir tefsirinde. Diyor ki, şu lafızla kullanıyor. Leut debberan nasi hazi surat elekehetum. Eğer insanlar bu sureyi düşünürlerse bu onlara yeter. Bu şekilde kullanıyor. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia yine dar cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia cukup. Ia E, bu ayet hakkında düşünselerdi bu onlara yeterdi lafzını e, kullanıyor. Yani Muhammed bin i Abdülvehab'ın e, zikrettiği tam lafız olarak değil de ama manu olarak aynısı İmam Şafi'den İmam Şafi'den mevcut. Yani görüyorsun bu ki, yeter ne demek? Bak şimdi bu verdiği genel kalıplara bak Asır süresinin bütün İslam'ı içine almış. Yani İslam'dan bana ne zikredersen zikret, ilim, amel, davet ve sabırla alakalıdır. Bu kadar. Yani o yüzden Hani genel kalıp olarak yeter. İmam Şafii'nin kastı burada bu. Sonra İmamı Bukhari'den e, geliyor. İmam Bukhari kim? Bu Ebu Abdullah, Muhammed İbni İdris, İbni İbrahim, İbni Mugiret'il Bukhari. Bir de ek yapalım. Bel tamam, Böyle de devam ediyorlar. Değilim bu da 194'te e, Bukhara'da doğuyor, 194'te doğuyor. 256'da. Bu künyesini sayarlarken zikrediyorlar onu da. Tamam mı? 256'da vefat ediyor. 256'da vefat ediyor. Şimdi İmam Bukhari ne diyor? Bukhari'ye bir bab başlığı atmış. Biz diyoruz yani Bukhari'yi okurken de alimlerin işe altında okuyacağız. Bak bunu tek başına okursan bu işsizliği o kadar zor çıkarırsın ki ama alimler bunu anlamış. Bukhari bu işsizliği nereden çıkarıyor? Şimdi Bukhari bir bab başlığı atıyor. Diyor ki el -ilmu vel -amel. İlim sözden ve amelden önce gelir. Diye bir bab başlığı atmış Bukhari'de. Buna da Allah Azze ve Celle'nin şu kavrini getiriyor dedi. Diyor ki fe'len bil ki ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbik bilki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahların için tövbe et. Şimdi diyor ki bu ayet ne delil? İlmin amelden ve kavilden önce olduğuna delil. Şimdi nerede bu? Biz bu usulü Seraseydan önce okumuş muyduk? Yanına beraber okumuştuk değil mi biraz? Tamam. O zaman sen bunu biliyorsundur. Şimdi bak bu ayetin o zaman istilallerini çıkaralım. Şimdi Allah neyle başladı ayete? Fealen bilki. Sonra ne dedi? Ennehu la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve stagfir Günahlarına tövbe et. Buradan delil çıkararak diyor ki İmam Bukhari, ilim amelden ve sözden öncedir. Burada peki amel nerede? Ve söz nerede? Amel nerede burada? Ve stagfir Günahlarından tövbe et kısmında. Günahlarından tövbe en büyük amellerdendir. Allah diyor ki bil. Sonra ne diyor? Günahlarından tövbe et. Demek ki ameli önce zikrediyor. Nebi selamları ibda nebdao bima beda Allah ve ibdao bima beda Allah. Allah'ın başladığıyla başlayın. Evet. Yani tertibe bak. Diyor ki faalen bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ve günahlarından tövbe et. Evet. Günahlarından tövbe etmek en büyük amellerinden. Ama ondan Çok önce, şey önce ilmi zikrediyor. Evet. O yüzden sorda hatta diyor ki bedel beda bil ilmi kabla'l kavli ve'l emel. Ve ilme amel ve sözden önce ne yapmıştır? Başlamıştır. Bu da sözde la ilahe illallah. Sözü zaten. Orası da meselenin çok açık ve noktası. Şimdi buradan sonra, burada bitiriyoruz edersin inşallah. Buradan sonra ne diyor mu müellif? Bayağı da uzattı. Kaç dakika oldu? 1 saat 52 dakika. <gülüyor> Şimdi bundan sonra da fıkır var. <gülüyor> evet. İylem rahimekallah. Bil ki Allah sana merhamet etsin. Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin. Her mü mü mü mümin ve mü mü şey, Müslüman erkeğe ve Müslüman kadına taallum hadi hadi salas mesailah bu ha burada yanlış yazılmış Arapçasında taallumu hadi i mesail ol mesela ve hadi hadi bu hadi salas mesailah evet hadi salas mesail olur evet bu 3 şeyi bilmek müslüman erkek ve kadınlara eee vaciptir diye bir yeni konu açıyor ancak dikkat et başında ne dedi müslümanlara burada Müslüman erkek ve bayanlara. Bunun sebebi de önümüzdeki derste inşallah gelecek. Neden orada? Sadece Müslüman dedi. Burada hem yani Müslüman erkek ve bayanlara dedi. Burada da Allah'ın kitabını takip ediyor bu usülde. O yüzden ona da inşallah değineceğiz. Ve tabi burada daha anlatılacak şeyler var. Önemli unuttuğum şeyler varsa aklıma gelecek. Bir dahaki derste de yine anlatırız. Ee, i̇nşallah. Tamam. Burada duralım. Sukha geçerim inşallah vallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam barikallahu nabiyina muhammedin wa